Oh yeah. Açıkkastı. <gülüyor> Kainat, bugün 25 Haziran Cuma, yıl 2010, ay 6, gün 176, Hızır 51. 1431, Hicri Recep 13, 1426, Rumi Haziran 12. Kore Savaşı'nın başlaması, 1950. Günün Tarihi, 13 yıl önce bugün dünyaca ünlü deniz araştırmacısı Kaptan Jacques Cousteau vefat etti, 1910-1997. Sualtı araştırmacılığında devrim yaratan özel bir balık adam giysinin ve sualtı kamerasının geliştirilmeleri için yapılan çalışmalara büyük katkısı olmuştu. Yemek listesi: Gün 176. Kavurma, pilav, çoban salatası, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. <gülüyor> Oh. Oh cool. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete. Açıldı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Atunç'la birliktesiniz. Günaydın, günaydın. Clifton Chenier'e de bir günaydın diyelim. 1925'te bugün doğmuş, 1987'de ölmüş bir kriol Fransızcası konuşan, Louisianalı çok önemli bir zaydeko, müzisyeni. Cajun ve Louisiana Creole müziğinin rhythm ve blues'un, cazın ve blues etkilerinin hepsini birden içinde barındıran kardeşleriyle birlikte de pek çok parçaya imza atmış olan önemli bir kişi 1954'te başlamış kariyerine. Çok önemli parçalara da imza atmış sözünü ettiğimiz gibi. I'm the Zydeco man. Adlı parçasıyla açılışımızı yaptık. O bölgenin bütün şimdilerde ciddi şekilde tehdit altında olan bölgenin yani çevre bakımından tehdit altında olan bölgenin yok olmakta olan tehlikeye düşen kültürünün iyi temsilcilerinden bir tanesi. Evet haftanın son açık gazetesini gene karanlık ve sıkıcı haberlerle açmak zorundayız maalesef. Bu artık kader gibi bir şey oldu herhalde. Meksika sahillerinde kasırga tehlikesi diye küçücük bir haber gözümüze ilişti fakat bunun ne anlamı? Bambaşka anlamları da var. Evet. Bu durumda yani zaten Meksika sahilinde kasırga aslında insanlar açısından her zaman tehdit edici, korkutucu bir durum. Kasırga mevsimi başlamasıyla birlikte. ama bu sefer ki sadece yerel halkı değil aslında küresel çapta hepimizi etkileyebilecek bir fırtına durumunda. Aynen öyle. Ve üstelik bu adde hesabı olmayan petrol akan yerde tam bir kaos yaratabilecek nitelikte. Miami'deki ulusal kasırga merkezi Darby adlı bu tropik fırtınanın yükseldiğini ve bir tayfuna dönüşmekte olduğunu kasırga diyorlar. Rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığını bildirmişler ve iki gün içinde daha da şiddetlenerek batı kuzeybatı yönünde ilerlemesi bekleniyormuş. Bu tabi Meksika kör nasıl etkiler hiç bilinmiyor. Bu arada da Büyük Okyanus'ta da bir Selya kasırgası onun da rüzgar hızı saatte 185 kilometreye ulaştığı belirlenmiş. Bu Silya denilen hafifleyecek ...diye tahmin ediliyormuş ama bu işler hiç belli olmaz tabii eğer özellikle de ile başlıyor işte bu fırtına vurursa Meksika körfezine oradaki büyük bir can sıkıcı durumla yeniden karşı karşıya kalmamız işten bile değil. Marmara'da Haziran'da yağış rekoru kırılmış... Haziran ayını yağmurlu geçiren Bursa'ya uzun yıllar ortalamasının 4, Çanakkale'ye 3, Balıkesir'e de onda 8 katı yağış düşmüş vaziyette. Ve yağışların da durumunun ne kadar vahim olduğunu gösteren pek çok şey var. Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde şiddetli yağmur felakete yol açmış durumda. Milliyetten bildiriyorlar mesela. 15 dakikada Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün 20 binasını birden su basmış. Yani yüksek teknoloji deyince öyle insan bir şey zannediyor ama... Önceden olmadı. alarm sensör falan çalışmış mı? Su geliyor, su geliyor falan diye. Fazla yüksek teknoloji olduğu için belki de çalışmamıştır. Yok canım. Hani yüksek teknoloji binasını zaten e, sel basma ihtimali olan bu durumda da... E, ...herhalde bir şeyin yatağı eskiden olan bir yerlere kurduysanız... Bununla ilgili yüksek teknolojik bazı önlemler almışsınızdır. Ya geçen arabaya bindim arabalar artık park ederken e, arkasındaki şeyleri fark ediyorlar ve bip bip bip ötüyorlar mesela. Evet. Bence böyle su sensörleri takarak e, yüksek teknolojik bina insanları kurtarmış olabilir içindeki ve çevresindeki. Şey olmuş vallahi laboratuvarlar 20 bin ay su basınca laboratuvarlar zarar gördü diyor. Tabi bunun hesabı zararın ne kadar olduğu sonradan ortaya çıkacak. Hı -hı. Binalarda mahsur kalan bir sürü insan kepçelerle kurtulmuş. O da yüksek teknoloji. Hı hı. Yolda mahsur kalanlar ise bir başka yüksek teknoloji ürünü olan kamyonların damperine binerek canlarını kurtarmışlar. Otomobiliyle sel sularına kapıldıktan sonra bu sabah cesedi bulunan Özgür Doğan'ın eşi Esin Doğan'ın da kayıp olduğu belirtilmiş. Denizin iç kısmına sürüklenmiş olabileceği ihtimaliyle bölgeye bir dalgı çekibi de gönderilmiş. Bir ölü bir de kayıp var. Ee, dün bir kayıp da e, belediye işçisi bir önceki selden Kadıköy'de kaybolan var. Bulundu mu? Yok. Yok ben hiç bulundu, bulundu diye bir haber görmedim en azından. Yanlış Şehrin bilgi ama. Şehrin ortasında evet ben de hatırlamıyorum ama yani çok acayip bir olaydı. Ve şehrin ortalık yerinde temizlik kaybolup gitti. Taşeron çalışan ve aslında e, ne yapması gerektiğine dair hiç fikri olmasa da... ...emir demiri keser, e, inip sularda bir şekilde eşya kurtarmaya çalışan bir insan da kaybetmiştik. Şimdi ise işte genç bir çiftin e, birinin ölü, diğerinin ise kayıp olduğu bir sürecini yaşıyoruz. Evet... Yani Bütün kişi... bunlar normal değil mi? Yani Daha bastıracak olsak herhalde e, konuyla ilgili ya da ilgili olduğunu iddia eden bir bakan, işte müsteşar falan çıkıp gerekli önlemler hepsi alınmıştır, uyarlar yapılmıştır falan diye bir de fırçalamaya başlayabilir herhalde. Daha uzatırsak. E, İmar İskan Bakanı, Çevre Bakanı ve Enerji Bakanı belki de bu konuda da söyleyecek bir söze sahiptirler diye düşünüyor insan. Yani... İçişleri da... Bakanı'na kalmasın da... <gülüyor> Genelde ondan duyuyoruz daha doğrusu hani e, kuvvetlerinden. Dışişleri Bakanı'na da kalabilir. Bunun sorumlusu da mesela Avrupa Birliği ya da şey olabilir. Olabilir olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, İran Uyu her şey olabilir değil mi? Hatta Google bile olabilir. Yapmış, yapmaz. Yani Google'ın böyle bir tarihi yok. E, yakıştıramam. Yani Eskişehir'de hortum 2000 ağacı devirmiş. 2000 ağacı deviren bir hortumdan bahsediyoruz Eskişehir'de. Ve bunlar artık 2-3 sene önce günlük hayatımızın parçası olacağını söylediğimiz şimdi ise parçası olmuş olan evet. normaller. Tamamen normal. Yeni normumuz bu evet. Orman alanındaki 2000 ağacı deviren bir hortumdan bahsediyoruz. Orman alanının bir bölümünü zarar bir bölümüne zarar verdi diyor, mahvetti dememek için. İzmir'e de bu arada korkunç yağmurlar yağdığını söylemiştik ya 72 yıllık Haziran ayı yağış ortalamasının yaklaşık 5 katı yağdığını. Oradan derelerden körfezlere çöp akmış bu seferde. 12 ton. Çöp akmış. Çöp akmış evet ama belediye ekipleri hem karadan hem denizden temizleme çalışması başlatmış Allah'tan. Yani oradan kurtarıyoruz işte. Yani derin temizleme çalışmaları yürütülüyormuş. Bu arada Çin'den yeni bir haber e, duymadım ama e, baya yüzlerce ölü ve 800 binden fazla, hayır iki buçuk milyona yakın insanın da etkilendiğini. E, ve tahliye edilmek zorunda kaldığını evlerinden falan çıkarılmak zorunda kaldığını söylemiştik. Sonra ne oluyor bilmiyorum. Brezilya'dan da son olarak sadece 135 kişi aranıyormuş. Binden 135'e inmesi de iyi bir şey herhalde ama 44 kişi yani Brezilya. ne olup bittiğini aslında tam öğrenebiliyor muyuz Çin'deki? Hayır. Yani çünkü Çin, Çin Komünist de, Partisi ne kadar uygun görüyorsa 3 aşağı 5 yukarı o kadar öğrenebiliyoruz Çin'den. Ama onların da elinde fazla bir şey yok herhalde çünkü onlar da ulaşıp bakamıyorlaramıyorlar. Brezilya'da da öyle sel baskn yani kaç kişinin kaybolduğu bile bilinmiyor? 44 ölü olduğu Şimdilik en az yüzlerce kişinin kaybolduğu söyleniyor 40 binden fazla kişinin efsiz ev, kaldı. Çünkü bunları birbirine bağlamak durumunda değiliz değil mi? Yani e, tabii durumunda değiliz ama ister istemez galiba e, oraya doğru da gidiyor. Müziyana ya da petrol yağmuru yağıyor. Hı -hı. Yani bütün bunlar aslında birbiriyle sıkı bağlantı içinde ama bütün bu bağlantı noktalarını ortaya koyduğumuz zamansa ortaya bambaşka bir sıkıntı daha çıkıyor ki e, bu sıkıntı hükümetlerimizi, kurumlarımızı, yaşama şeklimizi hepsini kapsayan koca bir sıkıntı yumağı olarak e, göze çarpmaya başlıyor. Bunu da pek istemiyorlar egemenler. Yani doğal olarak. Evet. Yani mesela Associated Press'in bir haberi de hepimizi titretecek kadar ürkünç. 5 yıllık bir araştırma balinalar üzerinde, sperm balinaları üzerinde yapılmış. Hı hı. Sonuçları yeni açıklanmış yani. İnanılmaz miktarda zehirli maddelerle kadmiyum, alüminyum, kokrom, kurşun, gümüş, cıva, ve titanyum varmış. Bin balina üzerinde yapılmış araştırma örnek almışlar. Ve yani kutup bölgelerinden tam onun zıddı olan ekvatora kadar uzanan her yerde balinaların insanların binlerce ve binlerce kilometre ötede o üretmiş oldukları kimyasal bir takım atıkları toksik maddeleri metalleri filan vücutlarını almışlar. Bu tabi insan e, yiyecek beslenme zincirini de feci şekilde etkileyecek diye korkmuşlar. Ve Roger Payne diye birisi Ocean Alliance adlı bir kuruluşun kurucusu ve başkanı Roger Payne demiş gibi bu raporu çıkaranlar mesela balinalarda en toksik maddelerden biri olan bilinen cıvanın e, milyonda 16 parça olarak çıktığını bulmuştular. Hı hı. Normalde ne kadarmış biliyor musun? Çocukların, yani uzmanlar, sağlık uzmanları, doktorların çocuklardan ve hamile kadınlardan kaçınmalarını istedikleri e, miktar milyonda bir parça. Yani 16 kat daha fazla çıkmış. Bu tabii gidişatı adam akıllı e, endişe verici bir şekilde ortaya koyan bir şey. Yani Hiçbir hükümetin radarına girmiyor bu konular ama girse iyi olur diye bitirmiş raporu yorumlanmasını. Neyse bunu da geçelim. Elazığ'da bir saldırı. Yeni bir saldırı var. Evet. Ee, aslında artık günlük olarak bu tip saldırılardan e, haberler veriyoruz. Ne yazık ki. E, ancak bunun bütünde neye tekabül ettiği ve nereden çıkıp nereye doğru gittiğine dairse bambaşka bir e, dezenformasyon dünyasına doğru da hızla gidiyor olmamız ayrıca e, endişe verici. Neyse o kısmıyla ilgili belki biraz sonra konuşuruz ama e, Elazığ'da iki e, ölü var. Bunun dışında bir de sivil öldü. iki asker öldü. Bir de sivil öldü. E, saldırı sırasında ve durum bu. yani Daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum. Saldırıyı galiba e, PKK üstlenmiş durumda. Öyle mi bilmiyorum. Onu görmedim ama. Evet. Terör gündemiyle toplanmış ve taviz yok mesajı çıkmış Milli Güvenlik Kurulu toplantısından. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde terör bertaraf edilinceye kadar taviz verilmeden mücadeleye devam edileceği kararı çıkmış. Evet. Kim bilir bu kaçıncı Milli Güvenlik Kurulu kararıdır aynı kelimelerle aşağı yukarı. Peki buradan beklenti ne? Yani yaklaşık çünkü artık 30 sene falandan bahsettiğimiz bir çatışma. ...halinden bahsediyoruz ve Milli Güvenlik Kurulu hemen hemen her açıklamasında üç aşağı beş yukarı işte e, şunları söylüyor. Terörlü mücadele tabii ki psikolojik, diplomatik, ekonomik ve sosyal e, etkileriyle var olan bir durumdur. Ancak işte e, mücadeleye devam edeceğiz ki zaten mücadeleye devam etmek dışında herhalde devletin e, şansı yok. Ama mücadelenin araçları ve ne için mücadele ve neye karşı mücadele ile ilgili farklı cevaplar aramasıyla ilgili baskı var. Devletin üstünde yanlış mı düşünüyorum ee, Yani konu taslaman evet. bu gibi Yani Çünkü evet, evet. mücadele evet ortada bir mücadele var Ve buna e, Kayıtsız kalma ihtimali herhalde Herhangi bir devletin Türkiye Cumhuriyeti'nde yok Ama burada zaten hangi araçları kullanarak Mücadele Neyle mücadele ve ne için mücadele Gibi soruların cevapları olması gerekiyor ki Asla bu soruların cevaplarını alamıyoruz Maalesef Sabır, metanet, e, cesaret Falan gibi e, ne üdü belirsiz kelimeler yani İşinde pek bir şey kalmıyor bize. Yani şu, şu konuşulmuyor gibi geliyor bana da e, terörü terör olduğu konusunda herhalde kimsenin pek bir tereddüt yok bu olayların terör olayları hı hı. olduğunu. Fakat bunun artının altında yatan giderilmesi gereken talepler, e, acılar ve sıkıntılar üzerine hiç gidilmediği takdirde. Üstüne üstlük zaten gidildiği için bu noktada olduğumuzu da görmek gerekiyor bence bir yandan. Çünkü açılım diye bir şeyi ortaya atıp aslında tam da bu hak ve özgürlük taleplerinin e, hükümet tarafından, devlet tarafından karşılanacağına dair bir ortam ve e, hissiyat yarattıktan sonra tutuklamalar, e, çocuklar ve BDP'lilerin, DTP'lilerin tutuklanmaları ve derken e, operasyonların hız kazanması, sınıra asker yığılması vesaire bütün bunların oluyor olmasının sonucunda... Ve üstüne üstlük hiçbir demokratikleşme adımı atılmamasıyla birlikte buraya vardık. Yani e, aslında durumun daha da fenalaşması gibi bir süreci en azından kısa vadede ürettiğini söylemek herhalde yanlış olmaz politikaların. Ama bundan sonrasında herhalde topla çözebileceğini düşünmek, bundan önce de çözemediklerini hatırlatmak dışında e, bir tavır gerektiriyor mu emin değilim. Yani kimi inandıracaklar, nasıl olacak bu iş? Herkesi öldürecekler mi? Yani bunun çözümü... Nasıl bir yerden geçecek ve nereye doğru gidecek? Bununla ilgili asla açıklama yok. Sadece bildiğimiz e, geri adım atılmayacak. Nereden geri adım atılmayacak? Atılmayacak olan adım ne? Taviz verilmeyecek neyle ilgili falan. Bunlar zaten önemli değil. Bir sürü e, beyaz saçlı takım elbiseli insan bir araya geliyorlar. Ve e, aslında bize geriye kalan halka vatandaşlara açıklamaysa bu oluyor maalesef. Yani 6,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiri de terörle mücadelede kararlılık tamdır diye vurgulanıyor ve teröre karşı hem de dışta da komşu ve müttefik ilkeleri artan bir dayanışma çağrısında bulunulmuş Terör örgütü ve yandaşlarının ülkemizin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğünü hedef alan menfur saldırılarının devletimizin ve milletimizin kararlılığı karşısında hiçbir zaman amacına ulaşamayacağı konusunda katı inanç ve bu alandaki mücadeleye bu tehdit bertaraf edilene kadar taviz verilmeksizin devam edileceği konusundaki irade teyit edilmiştir. Yani buradan anlaşılan şu herhalde e, ne yapıyorsak biz yaptığımızı biliyoruz ve e, bu böylece devam edecek. Yani barış vesaire bu sözlerin hepsinin rafa kalktığı ve herhalde silahlar dışında da pek konuşacak kimsenin ve bir şeyin kalmadığı e, insani diyemeyeceğimiz bir dil. Çünkü e, gayet gayet mekanik, bürokratik ve ne demek istediğini e, anlayabilmek kolay 500. kere duyduğumuz için ama hani bundan öte ne demek istediğini herhalde Türkiye'ye yeni gelen, Türkçe bilen biri anlayamazdı diye düşünüyorum. Evet yani ortada bir gidilmesi istenen haksızlık durumu bir Talep varsa ve bunun üzerine başbakanın sadece... Başbakanın ağzından bunlar söylenmişti. Ee, yani mücadelenin bu şekilde yürütülmesinin sonucunda buraya varıldığı... E, ...Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun olduğu... E, ...bazı hakların şu ana kadar tanınmamış olduğu vesaire gibi... ...şimdi vardığımız noktada şunu söylemeleri lazım herhalde... ...haklar tanındı, işte tamam mükemmel her şey. Böyle bir şey de demiyor devlet görebildiğimiz kadar. Hiçbir şey söylemiyor aslında. Evet yani hakların, bu taleplerin e, kimisinin haklı olduğu... E, Bizzat sen de dediğin gibi başbakan ama onun dışında emekli genel tabii. kurmay başkanları ve hali hazırdaki emekli savaşmış askerler tabi baş bu bile aynı şeyi söyledi hı hı. genel kurmay başkanı şimdi buna sadece bizim yöntemlerimizle çözülecek olursa ancak evet deriz şeklinde bir şey yani vurarak. ...o zaman çok kolay gözükmüyor gibi geliyor insana. Ama bu benimki basit bir mantık yani bizimki. Daha yüksek seviyede üretilen yüksek teknolojideki mantığı... ...kavrayamayabiliriz o da var. Yani bu şey tabii devam edecek gibi görünüyor. Zaten defalarca kişi biz de aralarında bizim de bulunduğumuz... ...çok sayıda insan, yorumcu defalarca yazdılar geldi geliyor diye ve sonunda da içinde tam bu şiddet sarmalının yükselen şer, şiddet sarmalının anaforu içinde bulduk kendimizi de bir kez daha. Evet devam edelim. Bu arada daha, şimdi bu peki şey ne oldu? 21 Haziran'da yakalanan 3 kişi meselesi ne oldu? Ee, aslında Kempteki iki saldırıya dair açıklamalar var validen. Yani şöyle bir durumdan bahsediyoruz. Saldırılar dediğimiz şey aslında halkalıda Askeri servise yapılan saldırılar. Bu saldırıların sonucundaysa bir gözaltı dalgası yaşandığı söylendi. Ancak bu gözaltı dalgasının ne şekilde olduğuna dair biz de dün şüphelerimizi belirtmiştik programda. Çünkü... Bir gün sonra bu kadar kişinin gözaltına alınıyor olması ve bunların hepsinin bir bombalamayla bağlantılı olması ihtimali çok düşük görünmüştü bize ki galiba durum bu olmuş. Ama tam da tehlikeli dezenformasyon diyebileceğimiz süreçse bir yandan tıkır tıkır işliyor. Bütün basında duyamayacağınız halbuki mesela gazetenin iç sayfanı açıp ara satırları okursanız görebileceğiniz başka türlü gariplikler var. E, dün İstanbul valisi e, bir açıklama yaptı. Bazı eylemcileri biz bir gün önce yakaladık dedi. Radikal mesela bugün manşetinden polis kılpayı kaçırmış diye duyuruyor bize bu haberi. Vali 21 Haziran'da yakalanan 3 kişi dahil 19 kişinin halkala eyleminde rol oynadığını açıkladı ama 10 kişiyi savcı bıraktı. Örgüt üyeliğinden mahkemeye çıkanların sadece 3'ü tutuklandı diyor. Ee, birincisi vali diyor ki halkalı eyleminde rol alan 19 kişiyi yakaladık demiş vali ee, ama hakim ve savcılar öyle demiyor yani halkalı olaylarıyla ilgili açıyoruz aynı gazetenin radikalin 12. sayfasını manşetten duyurduğu haberin içini ee, gerçekten ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız tam da bu savaşın sesi dediğimiz şey galiba 3 aşağı beş yukarı bu mahkemeye kaç kişi sevk edildi 9 mu ee, 19 anlı Sevk edildi 16'sı bırakıldı 3'ü de terör örgütü üyeliğinden tutuklandı yani Türkçesi şu şimdi ilk yanlış hatırlamıyorsam 27 kişi gözaltına alınmıştı bunlardan 19'u mahkemeye sevk edildi bu 19 kişiden de 16'sı serbest bırakıldı diğer 3 kişi ise terör örgütü üyeliğinden tutuklandı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandılar. Halkalı ile ilgili, Halkalı'da yapılan saldırı ile ilgili sorgularında soru bile sorulmadığını avukatlarından öğrenmek mümkün. MKS, SÖ ve OA örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Avukatlar, müvekkillerine bombalı saldırılarla ilgili soru yöneltilmediğini söyledi. Ya, soru bile sorulmuyor. Öyle mi? bu konuyla Avukat ilgili Hüseyin mi? Çalışçı da savcılık tarafından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılan iki sanığın avukatlığını yaptığını Müvekkillerine Halkalı'da 8 ve 22 Haziran'da iki ayrı saldırıyla ilgili herhangi bir soru yöneltilmediğini kaydetti. Ne serbest bırakılanlara ne de tutuklananlara bombalı saldırılarla ilgili herhangi bir şey sorulmamış. Peki biz niye bombacılar yakalandı diye duyuyoruz ya da mesela Posta gazetesi gibi e, ilginç gazeteler niye afişe ediyorlar? İşte caniler, işte katiller, işte hainler diye koca koca fotoğraflarla orasını bilmiyoruz. Ya da biliyoruz gayet iyi ama... E, adını koymakla ilgili bir zorluk çekiyoruz diyeyim ee, şimdi olan şey şu insanlar 27 kişi gözaltına alınıyor işte bombacılar yakalandı diye ondan sonra 19 tanesi mahkemeye çıkıyor devamı serbest bırakılıyor diğer 16'yı gibi 19'un mahkeme serbest bırakıyor 3 kişi ise örgüt üyeliğinden tutuklanıyor bunların hepsi basın açık şekilde yapılıyor ama bize yansıyan basından e, bombacıların yakalandı. E, buna dezenformasyon demek ayıp olmaz herhalde değil mi Tam da üstüne üstlük başbakan çıkıp nasıl terör haberi yapılacağına dair fırça çekiyor. Üzerine İçişleri Bakanı medya patronlarını ve yayın yönetmenlerini toplayıp onlarla bir toplantı yapıyor ve ardından yayınlar bu şekilde devam ediyor. Ve üstüne üstlük yok yoldaş medya, yandaş medya, sağdaş medya falan bir sürü böyle saçma sapan kategorizasyonların herhangi biri açısından değişen bir şey yok. Nereden keserseniz üç aşağı beş yukarı aynı kesti yakalayabiliyorsunuz bütün bunları nasıl açıklayacağız bilmiyorum ama zaten açıklaması gereken biz miyiz? Onu da Evet. Onu da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ya ama niye böyle veriliyor peki? Polis yani bu Kılpayı kaçırmış diye. Biz... Aynı gazetede işte radikalin manşeti polis Kılpayı kaçırmış. Vali mutlu. Bazı eylemcileri biz bir gün önce yakaladık. Savcılık bıraktı dedi diye koca koca manşetten veriyor haberi. Valide Aynı. savcıyı suçluyor yani. Tabii tabii valide vali bir kere e, nasıl e, anlayabilmiş değilim 19 kişinin halkalı eylemde rol aldığını açıklamış. Radikal'in söylediğine göre vali açıklamış. Ve 19 kişiden e, 16'sı zaten düzden serbest bırakılmış. 3'ü de halkalı ile ilgili soru bile sorulmadan başka bir suçtan tutuk başka bir suç iddiasıyla tutuklanmışlar. Hiç böyle bir şey yok. Halkalı ile hiçbir ilgisi yok bu haberlerin. Ama Radikal manşetten veriyor. Örgüt bağlantısı dediğim. Açıyorsun içini kendisi. Herhalde öyle. Herhalde. Hangi örgüt olduğu söylenmemiş ama içinde gazetenin. Örgüt yediği bu ara PKK üyeliğine tekabül ediyor diye öyle düşündüm. Ama radikal manşette bunu veriyor. İç sayfasındaysa demin verdiğim avukatların ifadelerini veriyor. Doğru ee, bir şey. Yani. Bir garip hakikaten. Bütün bunların neyi besliyor olduğunu yanlışlıkla olup olmadığını iyi düşünmek gerekiyor bence. Hani hakikaten 30 senedir bunun içinde büyümüş, artık yeni nesiller yetiştiren bir ülkeyiz. Görmek lazım herhalde. Evet, bu arada belki bir de Diyarbakır'da bir çağrı haberi vardı. Bununla bağlantılı olarak onu da söyleyebiliriz belki. Diyarbakır'daki iş adamı ve meslek örgütlerinin oluşturduğu Adalet ve çözüm girişimi diye bir girişimden bahsediyor Vatan Gazetesi. Diyarbakır'dan PKK'ya çağrı diye günün haberi şey patlangıcıyla vermiş. Örgüt önce eylemlere son vermeli sonra da silah bırakmalı. Silahla hiçbir şey çözülmez somut ifadelerin ve taleplerin olacağı bir bildiri hazırlıyoruz. Bölgeden birileri bunları artık söylemeli demiş. Koşulsuz silah bırak bilmiyorum. Yani en nihayetinde istediğimiz şeyin ne olduğu çok çok net. Ee, hakikaten silahların susmasını, insanların konuşmasını ve ancak bu işin konuşarak çözülebileceğini. Çünkü tartışma konusunun aslında birilerinin kendini fenalde haksızlığa uğramış, e, hissetmiş olduğu üzerine kurulu bir tartışmanın içinde olduğumuzu görmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu olmadıkça herhalde e, yapacak bir şey yok. Hakikaten barıştan bütün silah seslerine rağmen göster e, konuşacak cesareti. Göstermek gerekiyor ama bu cesaret Çok da besleniyor mu derseniz Hayır işte bütün bu haberler Bütün bu olan biten e, Tam da savaşı güçlendiren Barışıysa marjinalleştiren Barış isteyenleri garip gösteren Bir hal almaya başlıyor Evet bir ara maalesef. verelim ve Maalesef evet öyle Bir ara verip ondan sonra da Şeyle devam edelim Asıl düşman da Ortaya çıkmış zaten Youtube Türkiye'nin büyük düşmanı Bakanın çok ilginç, ilginç ötesi açıklamaları evet. var. Sünneslük Ulaştırma evet. Bakanı Yıldırım'ın onlara birazdan gireriz. Açık Gazete <gülüyor> Everybody talked about me, said was dead and gone, the good Lord left me up for papers, and I'm back again, everybody know I'm here, everybody know I'm here. They talked about me, just get a lot of my name, they said I was going never play anymore, cause I was finished, but every one man, you know what it's all about, the God Lord got me here, and I'm here to say I'm the man, oh, I'm the body Everybody knows how they're cold Everybody's turned their back all around I'm here, Clifton Chenier, akordeonist, orkestra şefi, besteci, müzisyen, şarkıcı ve Louisiana'nın dünyaya armağan ettiği en önemli müzisyenlerden biri olarak geçiyor kayıtlara. 1925'te bugün doğmuştu. 1987'de ölene kadar da oldukça canlı, önemli bir müzik mirası da bize bıraktı bizlere. Ve kendisine bir kez daha günaydın dedik. I'm here adlı şarkısıyla. Şimdi bu bakana geçeceğiz demiştik ama ondan önce bu konuyu kapatmak için iki önemli, bir önemli şey atlamışız. Ee, şeyi verirken Vatan Gazetesi'nin haberini bazı meslek örgütleri ve iş adamlarına şiddeti dur dur çağrısı için Diyarbakır'da toplantısı. Ee, bir de... Ee, daha belki ondan daha önemli olan Tüsiad'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Ümit Boyner Tüsiyat Başkanı Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Hı. Ümit Boyner Başkanı e, Kürt sorunu Türkiye'nin en önemli ve mutlaka çözülmesi gereken meselesidir diyor. Açılımın içeriğinin tanımlanmasını tanımlanmamasını da eleştirmiş. Ve açılımın hayal kırıklığı yaratmış olması ve hatta son dönemdeki tutuklamalar üzücüdür, moral bozucudur diyor. Diyalogu sürdürmeliyiz demiş ve susması gereken yegane unsur silahlardır ve bunun bir yolunu bulmak zorundayız diye konuşmuş. Hükümete bir diyalog çağrısında bulunmuş yani. Yani susması gereken yegane unsur silahlardır dediğimiz zaman aslında e, galiba çatışmanın taraflarının tüm taraflarının katılabileceği bir e, diyalog ortamından bahsediyor olduğunu düşünmek mümkün TÜSİAD'ın. Evet gayet. E, bu artık buradan herhalde çıkarabileceğimiz e, Türkiye'de artık sanayici ve iş adamlarının da e, bu durumdan fena halde zarar gören bir Türkiye istemiyor oldukları falan filan gibi bir şey mi? Evet ve evet. ciddi bu bir ciddi sağduyu mi? çağrısı, evet. diyalog çağrısı. Ee, yani geç, geçen yıl bu vakitler umut dolu bir gelecek vaat ederken şimdi üzücü gelişmeler yaşanıyor diyor. Konuşmayı sürdürmeliyiz. Konuşmak için gerekli zeminin hep müsait olmasını sağlamalıyız. Türkiye'de bugün susması gereken yegane unsur silahlardır. Bunun yolunu bulmak zorundayız demiş. Yalnız mesela... Diyarbakır'da yargılanan 9 barış elçisi hakkında da Günlük Gazetesi'nden okursak zorla mahkemeye getirilme kararı alınmış yeniden. Darışı zorlayan karar diye vermiş Günlük Gazetesi. BDP'de Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti savaş hükümeti oldu demiş Eş Başkan Selahattin Demirtaş'ın ağzından. Zaten hükümetin ağzından herhangi bir açıklama e, duymuyor olmamızın ötesinde işte medyanın nasıl çalışması gerektiği, milli güvenlik ka, e, kurulu kararları falan gibi şeyleri tekrardan duymaya başlamamız ve üstüne üstlük o insani dil yerine bürokratik dilin çok daha hakim hale geliyor olması, dezenformasyonların başlaması, bütün bunları yan yana koyduğumuzda kimin ne istiyor olduğuna dair bir şey çıkmıyor mu ortaya? Evet çok şey çıkıyor ama sözün yani bir noktaya kadar etkili olabileceği bir durum. Aslında evet. temel şeyin diyalog olması gerektiği görüşüne Can Gönül'den katıldığımı ben kendi payıma söylüyorum. Boyner'in söylediği şeylere e, yani. Barıştan yana çok önemli ağırlıklı bir tutum olarak görmek lazım herhalde TÜSİAD'ın açıklamalarını. Evet öyle. Fakat bu tabi Ümit var olup olmadığımız sorusunu cevaplamıyorum. Peki şeyi söyleyelim şimdi. Ee, gelelim Ulaştırma Bakanlığı. Ee, bir diğer e, düşman, mücadele, savaş, e, yenilmek, yenilmemek, boyun eğmek, eğmemek hikayesi ise e, bir süredir artık zaten hani yerden yere vurduğumuz e, YouTube, Google, vesaire Aslında internet yasakları yani ifade özgürlüğüne dair getirilen yasaklamalar ve kısıtlamalar. Bununla ilgili öyle bir noktaya ve perdeye çektik ki artık Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım dün itibariyle e, absürt diyeceğimiz e, ülkeye varmış durumda. Yani özetle sınırı geçti artık gerçek sınırını başka bir yerlerde diyebilir Neyse kendisinin aslında sesi de var elimizde kendisi konuşsun biz üzerine konuşalım en mantıklısı bu gibi evet, gerçekten inci gibi açıklamalar internet sitesi yasaklı oldu şimdi adı da zaten yasaklı internet sitesi youtube'un Cumhuriyetin... internet sitesi falan diye de geçecek diye düşünüyorum ben Türkiye Cumhuriyeti ile mücadeleye giriştiğini mi söylemiş ha, demiş vallahi dedi billaha dedi Türkiye'de de ben ofis açmam ben belge almam ben vergi vermem, bana da kimse yasak koyamaz. Türk mahkemeleri de dahil diyorsun. Bunu Türk milleti kabul edecek? Türkiye Cumhuriyeti buna boyunmayacak arkadaşlar. Ne kadar yaygara yaparsa yapsın, Türkiye Cumhuriyeti asla ve asla bunlara prim vermeyecektir, geçit vermeyecektir. Bu site... Türkiye Cumhuriyeti'yle bir mücadeleye girmiştir. Burada açıkça söylüyorum kendi ürünümüzü kendimiz üretmezsek kendi içeriğimizi sağlamazsak bu gibi tehditler her zaman bizim karşımızda olacaktır. Bu aynen 70'li yıllarda Kıbrıs harekatında yaşadığımız sıkıntılarla ambargolarla aynı şeydir. Evet Ulaştırma Bakanı'nın Sözlerini dinledik ama... Ağır kur, sözlerini... Kulaklıklarımıza da inanmakta güçlük çektiğimizi de söyleyebilirim. Kendi payıma konuşayım seni. Yok konuşabilirsin mi? sorun yok. Yani, yani aslında herhalde sondan başlarsak iyi olacak. Öyle bir kuşatma altındaki Türkiye 70'li yıllarda Kıbrıs harekatında yaşadığımız ambargo diyor. Ama ondan öncesi de var. Tabii ki var. 19 Mayıs... 1919 öncesi. Değil mi? Düşman saldırıları ve e, aziz vatanın parçalanması için yapılan çabalar. Oraya kadar götürmemiş ama yani... Yani ambargo dediği... O kadar garip bir örnek ki zaten. Hani e, bu ambargo dediğimiz şey benim yanlış hatırlamıyorsam... Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerine olan şeydi değil mi? Türkiye'de. Evet. Yani Türkiye aslında... E, Uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak bir e, operasyon düzenlediğini Kıbrıs'a söylüyordu. E, Birleşmiş Milletler ise bunun düzden e, uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve işgal olduğunu söylüyordu. Falan böyle bir karışık durumlar sonucunda Türkiye'ye ambargo konulmuştu. bunda ne alakası var şimdi YouTube'a? Özellikle de ikincisinde ama. İkinci e, harekatta değil çünkü mi? birincisinde işte evet. garantör devlet evet. statüsüyle uluslararası hukuktan, hukuktan yararlandığını söyleyebilir durumdaydı ama ikincisinde İkincisini içinde... şey şeyde başka türlü bir şey olmuştu. Evet. Burada bir kere yasak olan şey galiba YouTube. Yani ambargo uygulanan şey e, YouTube ve o ambargo da Türk halkına, Türkiye halkına uygulanıyor. Çünkü Türkiye halkı YouTube'a giremiyor değil mi? Evet. Yani YouTube'un bu konuda yaptığı bir şey yok. Türkiye Devleti'nin aldığı kararlar sonucunda Türkiye halkı e, YouTube'a girememekte. Şimdi bunun nerede ambargo, kime ambargo, ne diyor bu? Niye bir milli mesele olduğunu da anlamak çok zor. Yani, Bence mi, o kolay. Genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Emrehan Alıcı, evet. internet yasaklarını gündeme getirince bu sansüre gidiyor. Ve art artma eğilimi de gösteriyor işin kötü tarafı. Yani yeni kanun ve... ...yönetmelik belki düzenlemeleri... ...gündeme gelecek ve... ...işin kötüsü... ...Yaman Akdeniz'le Voice of America'da... ...yapılmış bir konuşmaya kulak verdim... ...sabah. Ve şey diyor... ...Yaman Akdeniz'de maalesef... ...sansürün artması yönünde... ...bu konunun uzmanlarından Bilgi Üniversitesi'nde... ...çalışıyor bizim de programcımız... Hı hı. ...Yaman Akdeniz bunu söyledi... ...doçent. Yani şey diyor... ...artacak diyor. Şimdi burada... Niye artıyor bu sansür? Anlamak mümkün değil. Hakikaten evet. mümkün değil. Peki aynı soruları birebir mesela Kürt sorunu içinde sormak mümkün değil mi? Yani nasıl oluyor da savaşa vardınız tekrardan. Otuz senin sonunda zaten bu işin böyle olmayacağını biliyorduk. Nasıl, nasıl diye soruyoruz ya. Bence e, tam yine elimizde bir çekit çivi durumu var. Evet, yani... Karşısına çıkan hiçbir şey boyun eğmeyen, e, taviz vermeyen falan yani hükümetten istediğimiz gurur ve boyun eğmemek falan biz YouTube'a girmek istiyoruz bunun da koşullarını hazırlamak görevi ulaştırma bakanı ulaştırmıyor adam ulaştırma bakanı olarak üstüne üstlük çıkıp e, ulaştırmıyoruz çünkü e, bunlar artık milli düşmanımızdır diyor yani YouTube nasıl milli düşman olabilir ki içeriğini milyonlarca insanın kendi koyduğu videolarla oluşturduğu bir site nasıl olur da e, milli düşman falan filan haline gelebilir değil çünkü buradaki hikaye bence artık netleşti e, Ulaştırma Bakanlığı'nın ya da hükümetin aklında olan harika bir plan var. Aynı Çin'de olduğu gibi milli içerik üretmek. Yani Türkiye Devleti'nin uygun bulduğu içeriklerden oluşan ve e, bu, üstüne üstlük bunun işte terör haberi nasıl verilir? E, Atatürk'le ilgili video nasıl yapılır? Dans ederken nereye dikkat edilir? Nedir müstehcen? Bunlarla ilgili sevgili bürokratlarımızın vereceği kararlar ve bu kararlara uygun olarak hazırlanacak içeriğin bizim için uygun olduğuna karar veriyor. Halbuki internet özü gereği. ...zaten küresel içerik üretiyor. Yani dünyanın her tarafında... ...aslında insanların birbiriyle konuşabilmesini... ...ve bir şeyleri paylaşabilmesini sağlayan şey... ...internet. Bunun ulusal... ...milli, sınırlara dahil olanı falan... ...var mı ya? Bir de şey de... ...ilginç, yani bunu da... ...gene Kürt meselesindeki... ...meselesindeki genel... ...davranış biçimi ve bakışla... ...bir şekilde paralelliğini... ...çekebiliriz bunun da. Çünkü şöyle yani... Benim bir şart aşırı şartlarımla yapacaksan yap diyor. uzlaşmaya varacaksan yoksa boy razı kaderine razı olacaksın diyor. Burada aynı aynı dayatmacı. Hiçbir kaderine falan yan, bir diyalog arayışı yok. İkisinde bu açıdan bir paralellik kuruyorum. Çok uzak gibi görünebilir bence ama bence çok yakınlar. Yani aslında çünkü e, niyetin burada ne olduğu çok net olarak ortaya çıkıyor. Devletimiz ne derse doğrudur ve devletimizin dediği şekilde olacaktır. Bu da doğrudur. Çünkü devletimiz ne diyorsa onun olması doğrudur. Yani e, kim YouTube'u kapatmasını istedi ki Ulaştırma Bakanlığından? Mahkeme kararıyla Atatürk'e hakaret edildiğini iddia ederek Atatürkçü Düşünce Derneği e, kapatılmasına yönelik harekete geçti. Mahkemede çat dedi kapattı. iki seneden fazladır kapalı. 5000 bin siteyle birlikte Türkiye'de e, ve ...bunun normal olduğunu söylüyor... ...en az beş bin onun da sayısını... Da ...beş bin küsür tabi evet, yani, yani beş... kabaca bulunanı bu... ...engelleri kaldır falan gibi... ...engelli web gibi çeşitli şeyler var ya... Evet. E, ...oluşumlar... ...bunlar üzerinden takip edilebiliyor iyi kötü... ...beş bin küsür. E, Ya ...bütün bu olan biteni... E, ...efendim YouTube bizde dükkan açmıyor falan... ...hadi YouTube dükkan açmıyor... ...diğer dört bin dokuz yüz doksan dokuz en az... ...site ne açmıyor... ...yani... E, Konu eğer hakikaten e, yıldırımın derdi ve hükümetin derdi eğer vergi vermiyor bunlar burada falan gibi bir şeylerse bu konuda Türkiye uluslararası tahkime dahil geçiyorum bunu bu mudur yasal yolu bilmediğimden e, bunu dünyanın her tarafında nasıl işletiyorlarsa böyle işletebilmeleri mümkün. Üstüne üstlük niye Amazon.com'u kapatmıyor mesela? Amazon'dan da alışveriş yapılıyor ve yurt dışında ya da ya da diye bin bir tane siteden bahsetmek mümkün. Diğer sitelerle sorun yok demiş. Bir Nasıl yokmuş? Bir tek bununla varmış. Işte. Mümkün mü Çünkü böyle bir şey? Çünkü parayı burada kazanacaksın, faturayı İrlanda'da keseceksin. E tamam işte buna zaten bunun küresel ticaret etik. diyoruz. İrlanda'dan alıyorum malı zaten. Hay bunun ne kadar etik olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Ya şimdi Türkiye vergi sorunu var ise eğer Google'ın... YouTube ve YouTube Google ait değil mi şirket olarak? Evet. evet. Şimdi öyle bir vergi sorunu varsa bunu bu apayrı bir haklı olabilir bakan burada. B tabii tabii. De bunu hukuken hakkını Türkiye'nin eğer bir vergi kaçakçılığı varsa arasın. Ama bunun sansürün sebebi ortada Atatürkçü Düşünce Derneği'nin açmış olduğu Atatürk'e hakaret iddialı dava. Bu dava sonucunda kapatıldı ve hala kapalı. Bu hem hedef saptırmak ama burada zaten niyet bence e, durumu netleştirmek falan değil ki. Tam bir başka dezenformasyonla karşı karşıyayız. E, en nihayetli niyet burada söylüyor işte. Kendi ulusal içeriğimizi üretmek. Ne demekse o. Yani biz zaten e, şuna benziyor işte. Özel televizyonlardan önceki tartışmalara efendim TRT en uygun, en iyi içeriği sağlamaktadır falan gibi muhabbetler vardı ya. Özel radyolar açıldığında bunlar nasıl kontrol edilecek falan diye kapatmaya kalkmışlardı. Tam bu hikayenin daha da garip bir hali çünkü bunu yapmaya kalkan interneti millileştirmeye kalkan Hakikaten nadir ülke var Bunların hepsi de totaliter Ve üstüne üstlük neredeyse Faşizan yönetimler tarafından yönetilen Ülkeler Ya yani Bunları görüp üzerine bu açıklamaları Nasıl yapabildiğini ben anlamıyorum çünkü eğer internet bağlantısı varsa Yıldırım'ın Kendisinin benzer açıklamaları kimlerin Yapıyor olduğunu nerelerde 3 aşağı 5 Yukarı görebiliyor olması lazım bence Google'ı kullanmalı bu açıdan çünkü e, kullanmamanın böyle bir sonucu var. Kimlere benzediğini görememek gibi bir sıkıntı yaratıyor ortada. Neyse e, herhalde bundan sonrasına dair kapatıp bütün interneti milli içerik üretirler mi? Olur mu böyle de bir şey? Şeyde çalışmalar devam ediyor herhalde. Şimdi Yağmur Dins'in Ge Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Tam binalar, üretilmişti. Binalar boşaltılsın ondan sonra çalışmalara devam edilecek. Yani neyse yerler. ki milli tüp ve milli motor, ulusal arama motoru gibi şeyler e, zaten e, üretildi. Tekrardan hatırlatalım. www.millimotor.com'a girerseniz e, zaten Türkiye'nin uygun bulduğu içerik diyebileceğimiz içeriği görüyoruz. Aranması teklif dahi edilemeyecek kelimeler. Orada, e, her şey orada zaten. Bakıp içeriğin bizim için neyin uygun olduğuna devlet karar verdiğinde ne olacağını görebilmek mümkün. Yani devletimizin hakikaten esnek bir devlet olmadığını ve zaten bir şeyleri belirlemeye kalktığında bu tip kültürel alanda neler yaptığını tarihsel olarak bilmek çok mümkün. Neyse. Peki. Suslu. <gülüyor> evet yani var mı girmemiz gereken bu saati tamamlıyoruz. Bundan sonra köşelerimiz yer alacak zaten. Evet e bir belki haberde şeydi zaman gazetesinde var askerlerin anlattıkları ve otopsi bilgileri on bir şehit verilen saldırıda ihmal iddialarını gündeme getirdi diyor. Gediktepe'de Şemdinli Gediktepe'deki sınır karakolunda on bir şehit verilen saldırıyla ilgili önemli iddialar gündeme geliyor. Bir ay hazırlık yapan mevzilere sızan teröristler yakın mesafeden ateş açmış. Strateji uzmanları diyor Ahmet Dinç'in haberi. Ağır silahların bu kadar yakın noktalara taşınabilmesinin büyük bir zafiyet gösterdiğine dikkat çekiyor. İstihbarat alınamamasını ise imkansız görüyorlar diye öyle bir haber de vardı. Bari iyi haberle kapatayım saati. Senin bütün endişelerini zahil edecek, izale edecek daha doğrusu bir durum rahatlatmak için söylüyorum Afganistan stratejisi aynı kalacakmış hiç merak etme Obama açıklamış komutan değişti ama strateji aynı demiş zaten değişen pek fazla bir şey olmuyor işte zirve yayın ile ilgili e, dava bugün devam edecek e, sanıklar bugün 27. kez hakim karşısında olacaklar e, bugün kafes eylem planı davasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceğine dair karar verilecek davada dün e, bir kişi e, Türkiye'de hahamlara suikast düzenlemek üzere e, olduğu iddiasıyla yakalandı. E, bununla ilgili de henüz daha çok ayrıntılı bir haber yok ortada. E, Yahudilerden nefret ediyorum dediği Anadolu Ajansı'na yansımış ama öyle bir eylem e, gibi bir şey düşünmüyordu. Demiş. Evet. evet e, İsrail'in bu Özgür Gazze baskınında baskın araştırmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kurduğu soruşturmanın da gülünç olduğuna dair e, sivil toplum kuruluşlarından dünyanın dört bir tarafından şey çıkıyor çok ağır eleştiriler geliyor çünkü herhangi bir yetkisi yokmuş zaten komitenin hı hı. hiçbir yetkisi yokmuş soruşturma yetkisi hatta birisini çağırıp soru, soru sorabileceğini düşünüyordun sen değil mi? Bir soruşturma komitesi. Yani bir iki mail atmıştım ama yani daha cevap yok. Yokmuş yani askerleri de sormak, katılanları sorgulamak ne oldu ne bitti diye sorma yetkisi de yokmuş. Zaten bu konuda ön rapor açıklanmadı mı? Yapılan her şeyin uygun olduğu evet, vesaire vesaire. Evet açıklandı. Bu soruşturma komitesi de onu mühürleyecek diyorlar. Stephen Zunz'un Foreign Policy in Focus diye çok takip etmeye çalıştığımız bir site var ve dergi var. Onun analisti San Francisco Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Politika Profesörü. Yani hiçbir yetkisi zaten yoktu. Bu tamamen göstermelik, uyduruk bir şeydir. İnsan dünyayı Tabii. aldatmaya yönelik bir şeydir diyor ve kanıtlarını gösteriyor. Yani bunların hepsi çok iyi tabii de bir yandan işte Türkiye'den de bütün bu artizan çıkışlarının ardından işte her onları almak üzere ama son evet. kez gitmiş olan büyük heyet hala Türkiye'de pardon İsrail'de Türk askerlerinin bir yıl daha Lübnan'da kalmasıyla ilgili süre uzatıldı. Türkiye askerleri İsrail ile Hizbullah arasında tampon bölge olmaya devam ediyorlar sessiz ve sedasız böyle arada bir hatırlıyoruz işte bir yıl daha uzatıldı falan deyince. Bir yandan da bütün bu e, akli dengesi hafif hafif kaymakta olan veya kaçmakta olan e, memleket tartışmalarındaysa dün aslında en çok konuşulan şey şu oldu. Sınırın kaydırılması e, böyle bahsediliyor Irak sınırının hafif doğuya doğru çekilmesi dağları Türkiye tarafından alarak ya da Irak tarafına bırakarak e, bilmiyorum daha başka ne konuşulabilirdi e, 30 gün... senedir şey anlamadım zaten ortada bir dağ varsa ve dağlar sebebiyle olamıyorsa dağın Türkiye sınırı tarafına ne yapacaksan yap. O zaman e, niye yapmadın bugüne kadar gibi sorular herhalde doğal olarak muhataplarına sorulacaktır. Sınırı kaydırmak ne demek? Hele ki ben daha iyisi, e, Kuzey Irak için. hafif Kürt bölgesi sayılıyor ya hani e, Kürt toprağı alıyor olmak gibi bir retoriğin içinde kalmak herhalde Türkiye'nin çok işine gelmeyeceği gibi Irak'ın böyle bir durumuna karışıyor olmaksa yani neyse. Duvar, Herhalde, duvar çekelim benim teklifim budur. Önemli olan sınırın hangi tarafına? İsrail'in yaptığı tabii gibi ki, Gazze öbür, tarafına mı? Tabii ki Irak tarafına çekeceğiz. Irak tarafı i̇şte, tamam. Yoksa ben mi gittim bir çakılına? Zaten verilemez <gülüyor> diye MHP açıkladı. Bir çakılını <gülüyor> vermem dedi. Çakıl arada, alabiliyoruz çakıl veremiyoruz. Evet yaşam boyu hormonlu domateste bakan kavafa verildi. Hormonlu evet. domates ödülleri. Doğru bak o da vardı. 18. LGBT Onur Haftası kapsamında 9 kategoride hormonlu domates ödüllerini kazananlar 1840 kişinin oylarıyla belirlendi. Lambda İstanbul internet sayfasında oylamaya sunuldu. Bu hafta sonunda da onur, onur, yürüyüşü, var. onur yürüyüşü var. Pazar günü 17, evet 17 olması meydan, lazım. Ben de şimdi tam saatine bakmaya çalışıyordum. 17. Bugün hikayenin kadın halinde de zaten bunu etraflıca kapsadıklar bize sadece hatırlatmak düşer. Peki kapattık. Açık Gazete Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Evet konuşacak fazla konu yok. Bu terör meselesi dışında terör nedir, terör örgütü kimdir? Evet. Evet bunu birazcık. Türkiye'de epeyden beri e, süre gelen bir konudur bu terör nedir, terör örgütü e, kime denir? Hatta hatırlıyorum 90'ların başında. Birikim Dergisi'nde bu konuda özel bir sayı hazırlamak ihtiyacı duymuştuk. Terör Hı. kavramı üzerine, terör örgütü, daha çok terör kavramı üzerine. O günden beri çok yol aldığımızı söyleyemem. Türkiye'de doğrusunu söylemek gerekirse üzerinden 20 yıllık yakın zaman geçmiş olması lazım. Belki 15-16 yıl. Hala aynı aynı noktadayız. Ama bu biraz kaçınılmaz. Çünkü bütün dünyada... Bu konuyu izleyen kişilerin söyledikleri bir şey, terör kavramı, terör örgütü kavramı, bakışa göre değişen bir kavram olduğu için, çok istisnalar dışında, bakışa göre değişen bir kavram olduğu için ve bu kavramın kullanılması bir siyasal amaç taşıdığı için, sadece hukuki değil, siyasal bir amaç taşıdığı için, her seferinde... Farklı görüşlerin olması kaçınılmaz. O yüzden genellikle uluslararası büyük basın terör örgütü, terör eylemin kavramından farklı olarak terörist, terör örgütü kavramlarını mümkün olduğu kadar kullanmayıp ya militan, ya gerilla, ya bağımsızlıkçı savaşçılar gibi ifadeleri silahlı e, isyancılar gibi ifadeleri kullanmayı tercih ediyor. Çok istisnalar dışında. Ama örneğin ay ayakkabısının altına e, plastik e, bomba C4 kalıbı yerleştirip de bir uçağa havaya uçurmaya teşebbüs eden, başaran veya başarmayan kişinin terörist bir eylem yaptığı konusunda tartışma yok elbette. Dolayısıyla e, biraz geriye dönüp baktığımızda e, uluslararası anlaşmalardan bahsedebiliriz. Cemil Çiçek zaten e, geçtiğimiz haftaki konuşmasında terör örgütüyle ilgili, ulus, terörle mücadeleyle ilgili dünya kadar uluslararası anlaşma var. Dolayısıyla bu dünyanın çok ciddi bir sorundur falan demişti. O uluslararası anlaşmalara baktım. ...1937'de ilk Milletler Cemiyeti bünyesinde bir e, terörle ilgili bir anlaşma e, 34'ten itibaren hazırlanmaya başlanıyor. 37'de kabul ediyor ama ölü de uyuyor. zaten savaş başlıyor ve ondan sonra da bir uygulaması olan bir anlaşma değil. İlk böyle bir uluslararası konvansiyon terörle ilgili 37'de yapılmış uygulanması ama dediğim gibi e, hiç olmamış. Birleşmiş Milletler bünyesinde 1961'den itibaren çeşitli vesilelerle terörle ilgili parçalı bölüklü yani çeşitli anlaşmaların içinde parçalar var. Örneğin ilk bu konudaki anlaşma Viyana'daki Diplomatik İlişkiler Konvansiyonu içinde terörle ilgili terörle mücadele terör gütüle ilgili bölümler var. Bu 61'den sonra epey bir konvansiyon var ama spesifik konvansiyonlar. Ee, en dikkat çekici unsur 71 70'ten itibaren e, uçak kaçırma vakalarının biliyorsun e, ortaya çıktığı e, abi daha hatırlayamaz onu ama e, ikimiz e, gençliğimizde ilk defa karşılaştığımız terör öyle mi dediğimiz olgu bizim uçak kaçırma uçak vakaları sen duyacaksın evet. e, zaten o zaman da ilk e, uçak kaçırma vakaları ile ilgili konvansiyonlar e, dikkatimi çekti hemen 1970'te bir tane var 71'de bir tane var. Ondan sonra da e, çeşitli konvansiyonlar gelmiş. En son gelen konvansiyonlar da terör örgütlerinin finansmanını engellemeye yönelik konvansiyonlar Konvansiyon var. E, 2006 yılında da Birleşmiş Milletler bir küresel antiterörizm stratejisi benimsemiş. Son şey bu. Küresel antiterörizm stratejisi. Bunun yanında... Ee, 1994'te Birleşmiş Milletler'in bir e, kararı içinde verilen bir terör tanımı var. 94 kararı içinde. Orada aşağı yukarı şunu diyor, e, tam böyle kelimesi kelimesine çeviri yapmayacağım. E, genel olarak halkta ya da bir grup insanda ya da bazı insan gruplarında, seçilmiş insan gruplarında bir terör hali yaratmayı amaçlayan, terör halinin ne olduğu ayrıca e, belirtilmeye gir. Yani dehşet bütün e, savunma mekaniği, düşünme mekanizmalarını felç etmektir terör hali. E, terör hali yaratmaya amaçlayan e, kriminal eylemler olarak tanımlıyor. Bu eylemlerin bu eylemleri doğrulamak için ileri sürülen dini, etnik, ırki, ideolojik, felsefi, siyasal nedenler ne olursa olsun diye de belirtiyor. Evet. E, terör zaten e, e, karşı tarafın, düşman tarafın, hedef tarafın e, çok büyük bir korkuya sevk ederek, e, dehşet duygusu yaratarak onun e, savunma mekanizmalarını, hatta düşünme mekanizmalarını, karşı çıkma mekanizmalarını felç etmek ve... E, Amacına e, kendi terör örgütünün, terör girişiminin, e, amacına e, uygun, amacının karşısında e, oluşan direnci, <gülüyor> kusura bakmayın, <gülüyor> e, e, direnci, e, kırmaya yönelik bir eylem. E, dolayısıyla e, terör eylemi dediğimiz eylemi, e, askeri birliklerin, ee, birbirleriyle olan e, çatışmalarından ayırmamız gerekiyor. Askeri birliklerin birbirleriyle olan askeri silahlı birliklerin birbirleriyle olan çatışmaları meşrudur diye söylemiyorum. Her gayrı meşru silah ve şiddet eylemi terör eylemi değildir. Bunu belirtmek için söylüyorum. Her gayrı yani bir bir adam kalkıp dört kişiyi e, birdenbire sokakta silahla taradığında buna terör eylemi diyemeyiz. Ama amacı bu dediğim şeylere uyuyorsa terör eylemi haline gelebilir. Amerika'da bir dizi e, çılgınlık anında işte ilkokula girip, ortaokula girip e, çocukları, e, arkadaşlarını hatta e, silahla tarayan insanlar e, var yakın tarihte birkaç tane vahim vaka gördük. Bunlar terör eylemi değiller. Ama tabii ki ee, şiddet eylemler, ağır cezalık eylemler falan Birleşmiş Milletler'in e, tanımından hareket ettiğimiz zaman e, bir boşluk olduğunu görüyoruz burada. Yani e, terör eylemi dediğimiz eylemle şiddeti nasıl ayıracağız bir. E, i̇kincisi e, silahlı isyan e, örneğin PKK'nın şimdi konuya gelelim PKK'nın bir askeri karakolu basması terör eylemi midir? terör eylemi olarak tanımlamakta zorluk çekeriz. Çünkü kalkıp da bir terör örgütü dediğimiz örgütün e, yasa dışı olduğu tartışmasız. Yasa dışı olduğu gibi yaptığı eylemin yasa dışı olduğu da tartışmasız. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde silah kullanma yetkisi sadece ve sadece Devleti. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve e, emniyet güçlerine verilmiştir. Başka kimsenin silah kullanma yetkisi, bulundurma, izne tabi kullanma yetkisi yok. Evet. Ee, bir meşru müdafaa halinde olduğunu da söylemeyiz. Gidip karakol basmanın meşru müdafaa ile falan alakası yok. Hani beni sıkıştırdılar, etrafımı çevirdiler, ben de e, kendimi korumak için ateş ettim gibi bir argüman bile burada geçerli değil. Ama bu bir terör eylemi mi? Bu başka bir eylem. Yani silahlık e, kuvvetlere yönelik e, savaş durumunu andıran e, eylemleri terör eylemi olarak tanımlamakta e, biraz zorluk çekiyoruz. Ama Birleşmiş Milletler ve e, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin tanımlaması devletlere isyan eden e, örgütlerin de terör eylemi, e, terör örgütü kapsamına alınması yönünde. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin tanımladığı tanıdığı terör örgütü olarak tanımladığı e, örgütlerin arasında PKK var. E, bugün Avru Avrupa Birliği Bakanlar e, Konseyinin e, 29, e, pardon 26 Ocak 2009'da en son güncellediği bir e, liste var. Burada 29 tane örgüt sayılmış terör örgütü olarak tanımlan. Bir de 28 tane kişi sayılmış. E, Herhalde onların Avrupa Birliği sınırları için dolaşmasını veya yakalanmasını öngören bir liste bu. 28 kişi var, isimleri falan verilmiş. Bir de 29 tane örgüt var. Bunlar terör örgütü olarak Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin listesinde terör örgütü olarak yalan örgütler. Türkiye'den 4 tane örgüt var bu listenin içinde. DHKPC. PKK Kadek Kongre geldiği geçiyor. Yani üç örgütün, üç farklı e, o, yapılanmanın üç farklı ismi de e, beraber alınmış. PKK Kadek Kongre Gel. Ayrıca tak Kürdistan Özgürlük Şahinleri ayrı bir örgüt olarak e, alınmış listede. Zaten hem Avrupa Birliği'nin listesinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin listesinde tak ayrı bir örgüt olarak ele alınmış durumda. Bir de İbdaciye var. Hmm. E, Terör örgütü tanımına giriyorlar ya yani, veya öyle tanımlanmışlar. Zaten bu çerçevede de PKK'nın işte Avrupa'daki finansal kaynakları ile ilgili e, tutuklamalar Fransa'da, Almanya'da ve başka birkaç ülkede İspanya'da oldu galiba. E, bu çerçevede yapılabiliyor. Evet, burada tabii ufak bir parantez açabilir miyim? Yani ufak bir sorun var. E, terörün tanımı senin de gayet. E, aydınlasıcı bir şekilde verdiğin gibi hiçbir zaman yapılabilmiş değil. Hayır. Buna karşılık bu, bu örgütler bu tanımı yapılmayan kavramın içine trokulabiliyorlar. Evet. Normal olarak daha e, siyasi e, mülahazalardan biraz daha bağımsız e, aradaki farkları gözeterek hareket ettiğimizde PKK'nın e, terör eylemlerine de ...başvuran bir silahlı isyan hareketi olduğunu söylememiz daha doğru. Terör eylemlerine de başvurabiliyor PKK. Veyahut PKK'nın bağlı kuruluşları aracılığıyla mesela bu Kürdistan e, özgürlük şahinlerinin PKK'dan yüzde yüz bağımsız olduğunu söylemek mümkün mü bilmiyorum. O kadar detaylı bilmiyorum ama izlediğim kadarıyla e, dışarıdan görüldüğü kadarıyla sadece bir okuyucu, izleyici olarak... Dışarıdan gördüğüm kadarıyla aralarında e, dolaylı veya belki dolaysız ama bir ilişki olduğunu hissedebiliyoruz e, Kürdistan Özgürlük Şahinleri ile PKK arasında. Bir etkileme mekanizması olduğunu en azından tahmin edebiliriz. E, Kür, Kürdistan Özgürlük Şahinleri tamamen terör eylemlerine yönelik bir şehirde, kentlerde, halkta korku ve yılgınlık yaratmaya yönelik ee, eylemler. İşte kalkıp e, Ankara'nın merkezine, e, halk kalabalık olan bir yere bomba koymak. İşte, e, e, askeri e, sivil e, bir araca, askeri personel taşıyan araca etraftaki halkın da e, zarar göreceğini dikkate almadan ama aynı zamanda sivil e, bir e, alanda e, bomba koymak. E, veyahut Diyarbakır'da e, polis ee, evlerinin önünde hatırlayacaksınız bir e, bomba patlamıştı Diyarbakır'da sivil epey bir insana canına mal olan veyahut Mersin'de veyahut İzmir'de e, ve bunlar takın e, üstlendiği Halkalı'daki son bombayı da tak e, üstlendi e, ve bunlar gerçekten terör eylemi baktığınız zaman bunlar, bunların yok efendim bu terör eylemi değildi pandeminin demenin bir şeyi yok ama PKK sadece bunu yapmıyor. PKK aynı zamanda siyasal bir etkileme, siyasal alanda muhatap alınmayı talep eden bir örgüt bir tarafıyla da. Dolayısıyla terör örgütü diyerek e, kolayca, e, kısa yoldan, e, gayrimeşru ve yok e, addetmek ve mücadeleyi sadece terörle mücadeleyi zaten en büyük sorun oradan kaynaklanıyor. Evet bundan oradan hareketle müca bunla mücadele bir terörle mücadele e, noktasına indirgeniyor Amerikanın da El Kaide ile ilgili düştüğü büyük tuzak buydu hatırlayacaksınız bunu son birkaç e, yıldan beri Amerika'daki dış e, politika belirleyicileri yavaş yavaş düzeltmeye, kısmen düzeltmeye çalışıyorlar. Evet, bir türlü kabul etmediler ama e, başından beri söyleyen birçok da önemli düşünür filan evet. da vardı tabii evet. bunun böyle evet. olduğu. İşin kolayı bu çünkü. Terör eylemi değildiğiniz andan itibaren siz e, bununla mücadelede sınırsız yetki, sahibi olursunuz. bir Britanya'da bunu Tony Blair yapmıştı hatırlayacaksınız. o Ira terörü evet. Yani. İra, Ira terörüyle ilgili ve hatırlıyorum bir um, metroya konan bombadan sonra ve ondan sonra o zavallı bir Hintli e, sırt çantasıyla e, metronun kapısında terör e, örgütü, e, terörist zanlıyla vuruldu hatırlayacaksınız. Hı, Brezilyalıydı galiba. Ha, Brezilya ama, pardon e, Brezilyalıydı. Meneses diye bir çocuk. Evet. evet. Şimdi burada bir e, Britanya devleti tam belki özür falan diledi e, sona ama e, burada o polislerin, o, o, o yapılanların bir cezalandırıldığını bilmiyoruz. Çünkü evet. neydi argüman? Terörle mücadelede yan zararlar olabilir. Ve devletin kendini koruması, yani terörden kendisini koruma hakkı evet. olduğu Britanya'nın da söylüyordu. Evet. Ama bunu... Kuvvet yoluyla yapma hakkı var mı eğer barış alternatifleri var ise eğer yani meşru bir takım e, talepler de varsa kimlik talepleri vesaire bunu e, sabahinde birazcık Avvi'de de konuşma fırsatı bulduk. Yani böyle bir meşru e, talepler birçok talep varken tabii, e, tabii. bu terörün Kökünü oluşturan şeyler onların üstüne hiçbir değinilmeden, gidilmeden doğrudan doğruya devletin kendini kuvvet yoluyla koruma şeyi mantalitesi doğru olabilir mi? Yani? Burada hukuktan ziyade, çünkü hukukluk bir hukukun yegane kriter, yegane aktör olacağı bir alanda değiliz artık. Burada bir siyasal akla ihtiyacımız var. Siyasal akıl da olayların kaynaklarını anlamaya ve gerçekten çeşitli boyutlarıyla, tek boyutlarıyla, tek gözüyle değil. Siz, e, Nietzsche'nin bir, bir sözü var, uçurumun, uçuruma çok eğilip bakarsanız uçurumun dibi sizi çekerler. O da size öyle bakar. <gülüyor> o da size öyle bakar der. Yani siz uçurumun dibine sürekli sadece oraya bakarsanız, başka bir şey görmezseniz, Ondan sonra uçurumun dibinden görmeye başlarsınız. Şeyi. Başka bir şey göremezsiniz. Siyasi akım, olayların, ortaya çıkan e, olayların, insani vakaların tek belirleyenli olmadığını bilmek demektir. Bunlar çok belirli. Az veya çok, tabii içlerinde bir hiyerarşi denge, azdan çoğa, çoktan aza bir e, sıralama da yapabiliriz ama... ...bunların belirleyenlerinin farklı olduğunu, hatta kendi aralarında çelişkili olabileceğini dikkate almayı gerektirir. Siyasi akıl budur. Yoksa öbür türlü akıl değil, refleks konuşuyor demektir. Evet, nitekim mesela demin sözünü ettiğimiz bu İrah meselesinde öylesine bir çözümde hakim oldu mesela ve şimdi Mitchell'in o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi de oydu galiba evet. özel temsilci olarak oraya göndermişti evet. Britanya'ya ve Katolik cemaatin İrlanda'da Katolik cemaatin meşru taleplerine eğilince de yani biraz sağduyulu bir yaklaşımla da İran meselesi silah bırakmasına ve ateşkese gitti zaten yani. Şimdi burada Türkiye'de bir son günlerde dolaşan bir söz var. PKK silah bırakmadıkça onunla muhatap kabul edilmez görüşülmez. İRA'da öyle olmuştu. Yok öyle olmamıştı. Olmamıştı işte. Tam. tam da bunu olmamıştı. söylemeye çalışıyor. Olmamıştı. Evet. Yani bu tabii kalkıp da Murat Karayılan'la ve İçişleri Bakanı şehit bölgede sınırın sıfır noktasında oturup karşılıklı pazarlık etsinler tokalatsınlar demek değildir bir görüşme başlatmak bir çözüm yolunun yollarını karşılıklı aramaya çalışmak bunu devletler bunun dolaylı yollarını bilirler her devletin kendine göre her örgütün kendine göre kanalları vardır e bu kanallardan yapmak meşrudur. Zaten siyaset dediğimiz şey böyle bir şeydir. Yoksa öbür türlü niye siyaset yapılsın? Ben emrettim, sen yapacaksın. İşte kanun budur. Kanuna göre de bunu yapmak zorundasın deyip istediğimiz kanunu çıkartıp ondan sonra dev güçlü olan, e, güçlü evet, olanın ki. üzerinde bütün hükmünü yürütebilir. E, İran örneği hakikaten önemli. Bunun başarılı ve başarısız örnekleri var. Yani illa bu yoldan hareket edersek çoğunu çözeriz. Güvenin en muhakkak çözülür demek de doğru değil. değil. Yani burada gerçekçi olmamız lazım. İşte İran çözüm örneğidir. Etat çözümsüzlük örneğidir. Orada da muhatap alındı, dolaylı biçimde görüşmeler yapıldı, Heri Batasuna üzerinden yapıldı. Yapıldı, yıllarca yapıldı Zapatero, ETA'nın silahları bırakması koşuluyla bazı şey. Ve bir ara çözülmüş gibi olmuştu. Ne oldu ondan sonra bilmiyoruz. ETA yeniden silahlı mücadeleye döndü. Döndü, yani silahlı mücadele derken terör ellemlerine döndü. Orada öyle kalkıp da şey, dağlarda binlerce... E, gerilla e, besleyerek e, İspanyol ordusuna baskın veren bir ETA resmen işte bomba koyuyor. Adam öldürüyor. E, suikast yapıyor. Onun dışında başka bir şey yaptığını bilmiyoruz. E, olmadı. Yani illa bunu da dikkate almak lazım. O, bu yoldan başka yol e, pardon bu yola girersek muhakkak çözülür. Çözülmeyebilir. Çözülmeyebilir. Böyle e, bir güvence. E, ama e. bu yoldan başka yollarda çözülme ihtimalinin ...çok daha güçlü olduğunu biliyoruz. Evet, bu yolla çözülmesinin örneği yok aslında. Bu yolla çözülmesinin örneği sadece eğer e, imkanınız varsa... ...bire kadar kırarak çözülürsünüz. Evet, bu Sri Lanka'da mesela kısmen gerçekleştirilmiş olan... Büyük bir kıyım oldu. Büyük bir kıyım oldu yani. Ee, Tamul gerilerine yönelik. Ama bu da şu demek değildir. 20 sene sonra yeniden başlamayacak anlamına gelmiyor bitiriyorsunuz bu tür şeyler. Büyük kıyımlardan sonra olan çözümler. Evet yani bir başka bir örnekte şey. tamam Neredeyse tamamını sildikleri Hindistan'daki maucu hareketin tekrar yükselişe geçtiği. Tekrar tekrar yükselişe geçebiliyorlar. Yani öyle tabii. Yani bu... bu... Siyasi çözüm kalıcı olma ihtimali yüksek olan. Orada da kalıcı olma ihtimali, hiçbir şey kalıcı değil. Yani bu kalkıp da yüz sene bunu çözeceğiz ve ondan sonra hiçbir daha sorun olmayacak demek. Toplumu gerçekten bir e, e, düz bir çizgi olarak görmek. E, bir mühendis kafasında ancak mümkün olabilir ki da bile zannetmiyorum. Onlar bile e, makinelerin zaman içinde bozulacağını biliyorlardı. Mühendis kafası veremeyelim. Bir e, Toplum mühendisliği. Bilmiyorum ama... E, Kısa vadede sadece düşünmek belki e, burada büyük sorunlardan bir tanesi. Her neyse ama e, bugün e, buna ilave olan bir e, ikinci e, kayma noktası var. Bir gerileme yerindeyiz. E, e, Gazze'ye <gülüyor> ye yardım götüren Marmara gemisine İsrail'in saldırısı ile PKK'nın ilk defa e, Türkiye'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir birliğine saldırması, İskenderun'da aynı gün saldırmasından hareket ederek daha önceden ima edilen efendim PKK'yı dış güçler işte yönlendiriyor falan e, e, iddialarını meşhur taşeronluk hikaye. taşeron lafı geldi. Onlar, bugüne kadar biz taşeron lafını bu konuda kullandığını pek görmemiştim e, doğrusu. Evet. E, Tayyip Erdoğan bu lafı kullandı ve birdenbire bütün AKP çevresi taşeronluk e, e, iddiasını tam gaz desteklemeye başladı. Evet. E, MHP de buna dair oldu. O da e, taşeron lafını e, madem söylüyorsun bunun e, asli yüklenicileri kimler onları söyle demeye başladı. Çok haksız değil taşeron lafını ettiğine göre. Evet. Onun asli yüklenicilerini biliyorsun ve söylemek gerekir. E, çok yanlış değil söylediği taşeron lafıyla kurtaramazsın. Ee, dolayısıyla bir gerileme noktasındayız. Yani PKK'nın Türkiye'deki Kürt sorunundan kaynaklanan bir sorunu temsil ettiği. PKK bir sorun. Tabii ki bir sorun. Bu sorunun kaynağı da Türkiye'deki Kürt sorunu. Dolayısıyla taşeron dediğimiz andan itibaren PKK'nın varlığını, PKK'nın eylemlerini, PKK sorununu bir Dış ilişkiler ve dış güçlerin Türkiye üzerine yönelik emelleri haline dönüştürüyorsunuz. Ve bu tipik bir e, e, şey e, ne denir? E, yani müthiş bir bağnaz. Komplo teorilerine komplo, giriyorsunuz bir bağnaz, kere. İkincisi de böyle değil. bir e, bağnazın da ötesi. Yani komplo teorilerine giriyorsunuz. Bir de ikincisi sorunu dış sorun haline dönüştürüyorsunuz ve bu çok vahim. Yani evet. o zaman açılım konusunda attığınız adımların e, arkasındaki algının ne kadar zayıfcılığı ve niye bu açılımın başarısız olmadığını da anlayabiliyoruz hakikaten. Evet baştan beri söylediğimiz şey işte PKK terörünün altında yatan köklerini oluşturan haklı talepleri hiç görmezden gelip onu da dışa havale ederek evet. işi bitirmiş oluyoruz. Halbuki biraz e, yani sen, ben, Afi gibi insanların işimiz değil bu. Dışarıdan gazete okuyucusu olarak izliyoruz. Herhalde hükümettekilerin çok daha fazla e, bu işi bilmiye olmaları lazım. Ben dehşete kapıldım. Hayati Yazıcı'yı 2000 metre rakımlı siperde tersis konuşmalarını dinletmişler. İki gün önce ne diyordu? Efendim tersis konuşmalarında Türkçe, Kürtçe konuşup <gülüyor> e, İranlı, Suriyeli olduğu anlaşılan insanlar var. Birileri bunları etrafımızdaki teröristleri toplayıp bize saldırtıyor gibi ilişkiler söylüyor. Ya ha, Herhalde Hayati Bey ki devlet bakanıdır kendisi. Yanılmıyorsam da başbakan yardımcısı. Devlet bakanı kendisi. Hı hı. E, Hayati yazıcı Türkiye'de e, Kürt sorunu Türkiye'nin en önemli sorunu olan yerde bir devlet bakanı. E, PKK'nın silahlı kanadı olan HPG'nin başındaki kişinin Suriyeli olduğunu ve bunun e, o, yıllardan beri böyle olduğunu bilmiyor herhalde. Çok acayip yani hakikaten. Keşfediyor. PKK'nın içinde Suriyeli de var. Iraklı, Kürt de var. Az var Iraklı, Kürt. Suriyeli, Kürt çok var. İranlı var. PKK'nın bir İran'la mücadele eden bir e, İran kanadı var. Pıcak diye bir kanadı var. Ama Hı. bunların hepsinin galiba kesişim noktası e, milliyetleri veya vatandaşlıkları değil, Kürt olmaları. Yani hani Tabii. dış ya da iç güçten öte galiba... E, kürt. Evet yani Kürt. Onlar bir Kürt coğrafyasında mücadele ediyor. Onlar kalkıp Amerika'nın Veyahut İsrail için bilmem ne değil Kürtçe olarak. haklı haksız yasal dışı yasal bunların ötesinde bir şey. Yani beni en çok şaşırtan ya orada e, bilmiyormuş gibi yapıp dezenformasyon yapıyor ya da bilmiyor. Ben ikincisinin daha doğru olduğundan endişe ediyorum ki daha vahim. Yani bu sorunlu mevkili olan insanların bilmediği bu kadar bilmediği bir yer doğruysa bilmiyordum diyorsa çok daha vahim demektir. Yani hiçbir gazeteci de söylemiyor. Efendim Sayın Bakan işte onun başkanı zaten Suriyelidir. İşte orada çok... Bavuz Erdal'da yanılmıyorsam adı. <gülüyor> kod adı Erdal. Ee... Evet. Ya kimse söylemiyor bunu. O da e, yani gazetelerde oturup yazıyorlar. Aa böyle dedi bak evet. Suriyeli. Evet. Yani hakikaten bir oyun oynanıyor. Aslında. Oyun oynanıyor orada. Ee, onun da hemen arkasındaki ima efendim bunlar taşeron. işte birileri tabiri öyle birileri sınırımızın etrafındaki teröristleri toplayıp bize saldırıyor. Birileri kim? Birileri PKK. E PKK zaten bizim e, devletimizle mücadele içinde olan bir silahlı isyan yapan. Silahlı isyan. Bunun adını başka türlü nasıl tanımlayabiliriz? Silahlı isyan işte. Kalkıp da bir askeri birliği 50 kişi 3-4 saat sarıp kuşatıp çatışma yapan birle terörist denir mi? Nasıl bir terör örgü bu? Evet. Silahlı isyan, illa silahlı isyan olduğu zaman daha doğru terör... Bunun için söylemiyorum ama olayların ne olduğuna vakıf olmadan, kaynaklarını e, doğru tespit etmeden, olayın kendisine doğru teşvik koymadan nasıl sorun çözülebilir ki? Aynen öyle. Yani başladığımız noktaya dönmek... Bu taşeron şey... mevzu beni hakikaten çok e, e, düşündürdü. Geriledik. Algı da geriledik. Bütün de zaten bu çok net ortada yani bugün sabah biz e, garip bir şekilde fark ettik ki Halkalı saldırıları sebebiyle gözaltına alınanların hiçbirisinde Halkalı ile ilgili soru bile sorulmamış. Öyle mi? Konunun hiçbir alakası yok ve e, alınma sebepleri ise tutuklananlar dahil e, aslında tamamen ve tamamen e, terör örgütü yeli iddiasıyla ama Halkalı işin içinde yok. Avukatları da söylüyor Halkalı ile ilgili bize soru sorulmadı diye ama e, bütün gazetelerde görebileceğimiz şey bugün Halkalı. E, hainleri, katilleri, cihanilleri neyse e, tutuklandı gibi manşetler. E, yani, ciddi bir aslında galiba karanlık alana doğru giriyoruz ve bütün bu olan biten dezenformasyonlar da bunun e, net bir parçası ya da belirtisi gibi geliyor. Zaten terörle mücadele biraz evvel ne dedik? Terörle mücadele yetkisini kendinde gördüğü andan itibaren devletler, güvenlik devletleri e, müdahalelerinin e, sınırını tanımazlar. Hı hı. Evet. bunu biraz evvel başka İngiliz, Britanya örneğinde vermiştik. vermiştik ee, evet. Türkiye'de bunun farklı olması için bir neden yok. Maalesef. Girdiğimiz evet, evet, alan böyle bir alandır. Yani evet. oraya girerseniz ben terörle mücadele için e, ne yapsam e, mübahtır, haklıyımdır noktasına çok hızlı gelirsiniz. Ve öbür, Bu çerçevede de hani bu bir e, ne bileyim Road Army Fraction gibi 50 kişiyi geçmeyen ve gerçekten e, tek münferit terör eylemlerine yönelik bir örgüt olsa, hadi bunu en kurutabilirsiniz diyelim Almanya'da yaptıkları gibi. Veyahut asala türü sadece ve sadece terör eylemi yönelik çok az e, üyesi olan ve sadece terör eylemi. Çünkü gidip bir büyük elçiyi e, binanın çıkışında vurmak terör eylemidir bu yeni konmuş bir ad değil. Ta Rusya'daki Narodiklerin On dokuzunu, 19. yüzyılda yaptıkları, anarşistlerin bazı dönemlerde 19. yüzyılda yaptıkları eylemler. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına, görünüşte neden olan eylem de böyle bir eylem de hatırlayacaksınız. Hı -hı. Bunları belki üzerine giderek, polisiye yöntemlerle bastırarak, denetleyerek polisiye tedbirleri güçlendirerek bu tür örgütleri Yok edebilirsiniz, etkisiz kılabilirsiniz. Ama arkasında ciddi bir e, toplumun bir kesiminin dolaylı olmasa bile, dolaysız desteği olan, sempatisi olan, kendisini onu benimsemese bile onu da mağdurlar arasında gören bir örgütte bu mümkün değil. Evet, o zaman da demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti ne kaybedersiniz yani? Kontrollden e, evet. çıkar. Evet, evet. Zaten terör eylemlerinin de amaçlarından bir tanesi, Rotami Fraksiyon bunu sık sık söylerdi. Bizim amacımız Almanya Devleti'nin faşist yüzünü ortaya çıkarmaktır derdi. Ki ondan sonra halk anlasın bu demokratik görünümlü devlet aslında faşist bir devlettir. İşte bakın bize faşizm uyguluyorlar. Tabii bu deşetengiz bir strateji ama ee, bunu Rotamin'in e, frakşonun e, birkaç tane bülteninde açık biçimde okumuştum. Amacımıza ulaştık. Yani kendilerine yönelik e, devlet terörü e, uygulandığında, ha işte tamam, siz bunun gerçek yüzünü gösterdik diyen bir e, ha, e, kapalı devre bir zihniyet dünyası aslında. Evet, maalesef çok şey. Belki süreyi bitirdik. Peki. Çok İyi teşekkürler. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Amar Bey. Günaydın. Evet tabi bir dünya kupası Toparlaması yapmamız Elzem ama arada Başka tenisten filan da bahsederiz İstersen önce tenisle Öyle öyle edelim. yapalım evet. Doğru çünkü hani sıra dışı bir Durumla karşı karşıyayız e, Tenis spor açısından Dünya kupasını arada hafta içi Başka günlerde de konuşuyoruz Konuşmaya devam edeceğiz zaten Evet Bundan sonraki bir iki hafta daha Ama tenis de şu an bin devam ediyor Yılın üçüncü Grand Slam'i Londra'da. İşte hani ne konuşuyoruz normalde i̇şte favoriler, Federer, Nadal, kadınlarda Williams kardeşler. Böyle hani bunun üzerinde dönüyor konuşuyoruz ama bu sefer bir sıra dışı bir şey oldu ve tüm tenis dünyası hasta, spor dünyası zerrebilir. New York basını bilir nerede seviadında bir geçti. Birinci tur maçını konuşmaya başladı yani konuşmaya devam ediyor. Evet. Çarşamba gününden beri. Allahla Allah yani, 7 tur turunan bir turnuva var. Yani birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur. Sonra çeyrek final, yarı final, final. Hani niye birinci tur maçı konuşulsun? Bu e, maçı sıradışı yapan uzunluğu. Yani Salı günü başlayıp, dün sonu öğren bir maç oldu. Hani bin baldını biraz bilenler şey diyebilir. E tamam yağmur yağmıştır, maçı açlanmıştır. Yağmur yağmadı, e, hava karardı için maçı iki kez. E, ertelenmek zorunda kaldı. Ama e, maçın toplam süresi net. Yani şeyin dışında e, aradan maçınlanmayan süreyi tabii ki eklemiyoruz. Öyle zannedilmesin. E, 11 saat 3 dakika. Evet, e, e, Amerikalı mi? John Lissner'la Fransız Nikola Mairi arasında oynanan e, birinci tur maçı. Salı günü başladı. 4 set oynadılar. Setlerde durum 2-2'ydi. E, o akşam hava karardığı için beşinci seti. Çarşamba oynamak üzere ayrıldılar. Ve işte asıl şey ondan sonra başladı. Yani dört set için e, iki saat oynamışlardı. Aşağı Ama beşinci set hani bitmek bilmiyor bir beşinci set oldu hakikaten. Dokuz saat daha oynadılar ha. Ee, bir seti. O yukarı öyle. Yani herhalde dokuz saat gibi bir şey. E, sekiz saat, 50 dakika falan olabilir. E, çarşamba günü e, Yerel saatle herhalde e, iki buçukta başladı maç ve Türkiye saati herhalde dört buçuktu. Belki, hatta belki üç buçuk. E, saat on buçuktu Türkiye saatiyle ve maç be, bu besinize devam ediyordu. 59-59 e, iken hava karar edeyim, bir kez daha şey oldu. E, e, ertelendi maç bu sefer düne ertelendi çarşambadan yani 59-59 oyunlar son setin oyunlarındaki yani, tiebreak setindeki puanlar sayılar falan değil. Değil hayır. Kaç çekerim. <gülüyor> oyun 59'a 59, 59. ertelendiği saatteki e, oyunun durumu 59 59du e, Son sette tiebreak yok oyun bulduğunda. O yüzden bir oyuncu oyunlarda iki fark yaratana kadar yani 8-6 9-7 10-8 ya da 198 <gülüyor> bu iki oyuncunun İnazıyla 198. Maç bitmiyor. Sonuçlanmıyor 5'in sette. Hakikaten iki oyuncu da direndiler. Akıl almaz bir yere gitti maç. Ve dün devam ettiler. Türkiye saatiyle 5.5 gibi tekrar başladılar. Ve en sonunda dün çok uzun sürmedi. Çok pardon kusura bakmayın. Dün en sonunda 70-68 korla İsnır'ın maçı kazanmaya başladı Amerikalı. Yani son seti durum şöyleydi. Önce servis İsnır'ı geçiyordu. Diyelim ki işte 3 2 Mayu kendi servisini kazanıp beşik gidiyordu. 3-3. Ya da işte 10-9 10-10. Ee, 30-29 30-30. Böyle gidiyordu maç. İşte 69-68'de Mayu servis atarken 30-30 oldu önce. Herkes heyecanlandı. İşte iki sayı kaldı falan diye. Çünkü bu son sette yorgunluktan dolayı servis Kırma puanı bile yakalayamadılar pek. İki oyuncu. Hmm. Yani kendi servislerini atıyorlar. Rakip biraz da bitaf düştüğü için karşılayamıyor. Ace koru kırılıyor bir yandan da. Tabii servis karşılanmadığı için. Böyle devam ediyordu maç. En son e, son setin e, 138. oyununda. <gülüyor> yani sadece bir setten bahsediyoruz. 30-30 oldu. 30-40 oldu. Ve son setteki ender servis kırma puanlarından birini yakaladı ve hakikaten kırdı mavi çıkmışken bir pesin shot'la Mayun'un savına kendi soluna attığı passing shot'la maçı kazandı. O anda tabii e, yere yığıldı. yani biraz hani hem yorgunluktan hem de e, sevinç mi demek lazım yani biraz da piyus zaferi bu. Çünkü hani böyle bu maçtan çıkan tenisçi fazla da yolu alamaz bir durumda ama bir anında tarihe geçmiş oldu iki tenisçi de yani sadece. Kazanan değil mi maçta tabii. Kaybeden de herhalde uzun bir süre e, tenis tarihinde anılacak. Yani tekrarlamak istiyorum. E, Wimbledon'da birinci tur maçı John Isner Nikola Moe maçı. E, 11 saat 3 dakika sürüyor maçın toplam süresi. E, maçtaki e, maçın son setindeki sadece oyun sayısı 138 ve son setin süresi e, yaklaşık 9 saat. E, sadece son set Diğer ilk dört saymıyorum. Sadece son setin süresi, bundan önce tenis tarihindeki en uzun maçın e, süresinden iki buçuk saat daha uzun. Yaklaşık. iki saat yirmi dakika falan daha uzun. E, Roland Garros'ta bir maç var. 4 sene önce. İki Fransızın arasında. Fabrice Santoro Arnaud Kleman. 6 saat 30, üç dakika sürmüş. E, Türkiye'nin en önemli tenis yazarlarından Şevket Furkan Erba ile ben konuştum. Çarşamba günü maçı devam ederken. Daha uzun var mı diyor. O geçen yıl e, İngiltere Davis Kupası elemesinden bahsetti yani. Böyle yarı resmi bir maç. E, 6 saat 40 dakika sürdüğünden bahsetti. Yani Sürü olarak. Bu artık... Oyun olarak da tie break öncesi dönemde. Yani çünkü tie break 1980'de çıktı. Bu setler çok uzamasın diye. E, işte meşhur Wimbledon'daki Pancho Gonzalo, Gonzales Charlie Pasarel maçı var 69'da. E, toplam 112 oyun süren falan. Hani öyle Oyun sayısı yüksek olanları var mı? Burada bir setteki 138 oyundan bahsediyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, toplam oyun sayısı da e, kaç oldu herhalde yani 180'lerde falan öyle bir şey. Eş sayılarını hani ben maçın sonunda şey yapmadım ama bir yere 105'e yüzdü. Yani Istanbul 105, Mağusa 108 atmıştı e maçta. Top yani e, bir maçta tenis tarihinde tenisçi olarak ace rekoru tabii toplama ace rekoru da açık ara kırılmış oldu. Yani hani uzun süreli herhalde yanına yaklaşamayacak rekorlar. Hani karşılaştırmak için şöyle anlatalım başka bir neyin rekoru olabilir mesela. Ee, o kadar açık farklı kırıldı ki tabii bütün rekorlar. Evet. Yani tenis bir rekor sporu değildir. Hani skor üzerine oynan bir spor değil ama karşılaştırmak açısından ee, ne bileyim hani spor dışında bir şeyle Guinness'e girmek isteyenler var ya işte en fazla zıplayan adam falan hani zıplama rekoru yerden 1 metre 20 santimse yeni kıranmışsa 25 değil 3 metre zıplıyor falan böyle bir ee, böyle o, bir fark, fark var olur. evet. Diferans Farklı. muazzam yani. Ee, evet ve maç sonunda işte ben e, dün mesela İtalyan Spor gazetesi Gazette Dello Spor çok güzel iki sayfa yapmıştı. Orada eski İtalyan tenisçi Fiat ile konuşmuşlar. O kendi oynadığı böyle beş saatlik maçlardan söz ediyor. Şey diyordu yani böyle bir maçı kaybetmek bir dram olur. Kaybeden üstünden hakikaten. 11 saat oynamışsınız. Bırakmıyorsunuz yani artık bir hani namus meselesi gibi. Sportif namus diyelim. Evet. Yani çünkü hani yorulmuşsunuz. Birinci tur maçı final değil ama oraya kadar gelmişsiniz. E, Mavi'de zaten hemen yani maçın galiba Amerikalı sınırı. E, Seyitleri Selam'ın arkanı o çıptalı topladı, soyunma odasına gitti ama e, Wimbledon'u yönetimi bırakmadı. Hemen, tabii bir gün önceden planlamışlar onu, bir ufak tören organize ettiler. E, eski İngiliz tenislerden Tim Hanman, yani birkaç kişi daha vardı. E, Seyitleri takdim ettiler, tekrar plaketler verdiler. Skorburn'un da pozlar verildi. Yenilene de verdiler mi Nikola Mavi'ye? Tabii tabii, ikisine de. İkisine, i̇kisine de, de tabii. evet. Tabii yani o ha, artık medya ve reklam çağındayız ya hani evet. bir böyle bir medyatik organizasyon da bunu en iyi şekilde kullanacaktır kesin Şimdi tişörtleri falan da çıkmıştır <gülüyor> ilginç bir şey ve, e, düşün ya yani, bu ikisinden biri finale yükselip yani, turnuvayı kazanırsa tabii büyük bir şey ama finale yükselip işte, federal üst, üst sette kaybetse bu kadar süksesi olmaz bunu olmaz. peki yani. bu konuda son bir sorum var ee, bu maçla ilgili olarak Hı -hı. hakem ne yaptı Aynı hakem miydi hep? Ha, i̇ki hakem bayıldı işte. üçüncü getirdi. <gülüyor> ee, doğrusu dikkat etmedim. Ee, çünkü şöyle yani ilk salı günü binci tur maçı olduğu için bize MTV yayınlıyor. Hani benim de çok özellikle dikkat etmediğim maçtı. MTV sporu yayınlamadı bizi. Ee, çarşamba günü ben ne zaman farkına vardım? yani Herhalde böyle skor 26-24'e falan gelmişti. Aa, bu ne falan deyip e, internetten Böyle şey yayınlayanlar var. E, maç yayınlayanlar. Oradan maçı izlemeye başladık. E, ve ara ara da işte belli oyunlarda baktım. Doğrusu hakeme dikkat edemedim orada. Biraz da sessiz izlediğim için. Ama herhalde aynı hakemdir. Kendi de tabii. E, zaten hakem de poz verdi. Scoreboard. Evet. Ona da o, vermek lazım. Evet. Yani hakem ve iki oyuncu scoreboard'ın yanında poz verdiler. <gülüyor> herhalde onu da pek unutamayacağı bir maç olmuştur. Bir gün için Normalde maç salı günü biteceği için birinci tur maçı. Ee, iki tenisçinin aslında Çarşamba günü yani maçın galibinin Çarşamba günü ikinci tur maçı vardı. Ha, onu da soracaktım evet. Ee, maalesef hani, takip edemedim. Evet, evet. Dün oynandım bilmiyorum. Yani, dün çünkü maçın galibi o maçı çıkacaksa yani, Takvime sığdı mı? Çünkü artık bugün üçüncü tur maçlarına geçiyoruz. Yani o birinci tur maçıydı. İznir'in hani, evet, <gülüyor> Maçı ilginç. Peki Marcel İlhanız bir de sorayım bu arada. Evet. E, tabloya e, girmişti. Girdi evet. E, Konuştuktan sonra. Evet. Eee, birinci turda geçti. İki set verdikten sonra Brezilya rakibini e, 2-0 geriden gelip 3-2 yendi ve ikinci tura yükseldi. Hakikaten büyük bir başarı. E, yani orada gençliğin ve kondisyonun şeyini gördük. Payını gördük. Rakip 31 yaşındaydı. İki seti aldıktan sonra tam anlamıyla çöktü. Çünkü son 3 set 6-2, 6-1, 6-2. Evet. Marcel'le yine. Yani orada da kibini ezmiş. 31'e sattı. Bu arada Marcel. ilk maçta, İkinci maçta ise 31 numaralı seri başıydı galiba. Hannescu rumen, Hanescu. Onunla oynadı. Set aldı ama turu geçemedi. Yine de büyük başarı. Bu arada Wimbledon'da ana tablo oynayan... Yani Turnuvanın kendisine katılabilen ilk tenisçiymiş. Geçen hafta konuşuyorduk. Yani konuşuyorduk ee, Nazribar'ı elemelere katılmış 58 yılında ama elemeleri geçememiş. E, tabii teklerden bahsediyorum. hani Çiftlerde oynayan var da. İpek Şenol'u falan. Evet. E, ama biri ilk Türk tenis açısından. Buradan aldığı tuanlarla da işte dünya sıralamasında ilk 100'ün eşiğinde artık. Herhalde Wimbledon sonrası açıklanacak klasmanda böyle 100-305 o civarda olacak yani. 117 idi turnuva öncesi ee, bir 12 sıra atlamasına yetecektir buradaki puanlar. Bahadır şey de oluyor tabi. Hani öndekisinin bir kısmı puan kaybediyorlar Sıralama düşen oluyor. O 100. dünyanın çünkü şey e, sembolik bir harekattan. Dünyanın en iyi, ben herhangi bir e, spordan bahsetmiyorum sadece herhangi bir şeyde dünyanın en iyi yüzünden biriyim demek önemli yani. Ne evet. bileyim hani kendi mesleme açısından düşünüyorum mesela. Dünyanın 100 gazetecisinden bireyim. Hani gazetecilikte spor gibi değil. Böyle ölçmek kolay değil ama e, insan şey yapar. Çok gururlanır. Marcel için öyle olacak. Hakikaten. E, ve o bir şey işte. E, ona yol açacak bir şey ondan sonra. Hem yaptığı sponsorluk anlaşmalar açısından hem de e, sonraki turnuvalarda e, turnuvalara direkt katılabilmesi, eleme oynamadan ana tabloya girebilmesi için önemli bir aşama olacak. Evet. Peki şimdi birazcık da artık kalan vakitte e, Dünya Kupası'nın durumunu konuşmaya devam edelim. İtalya'nın elenmesi çok büyük bir yani Fransa'dan sonra İtalya'nın da ikinci turlara kalamadan gitmeleri en önemli haber herhalde. Doğru evet. evet dün e, dört grup maçı daha vardı. Son grup maçlarının Aynı grup için. Son aynı saatte oynandığını e, konuşmuştuk zaten salı günü herhalde. E, hakikaten öyle oluyor ve ilginç. Yani, herhalde muhtemelen diğer maçı da bazen kolluyor takımlar. E, Fransa'dan sonra İtalyan'ın elenmesi e, hani isim olarak sürpriz olabilir ama iki takımın elenmesi oyun açısından hiç sürpriz değil. E, yani 6 maçta herhalde bu iki takım e, futbol açısından onun üzerinden 3 üzerine pek çıkamadılar yani. Evet. üçlü, üç buçukluk bir e, sağ içi performansı sergilediler. İtalya'da dün yani son 10 dakikada hiçbir şey oynamadı. E, Slovakya çok daha iyili maçta. 2-0 oldu. Artık can haliyle İtalya böyle bir son 10 dakikada ya her şey gidiyor galiba diye yüklenince bir hareket geldi maçı. İki, iki gol attılar zaten. Evet çok heyecanlıydı orası. Ben ona e, işte rast golleri... son 20 dakikaya. Yani herhalde offside ama böyle bir kıl payı bir golleri iptal oldu. İtiş kakış işte Slovaklar da panik oldular biraz ama maçın geri kalan bölüm yani durum 1-0 iken Slovak, İtalya İtalya'yı rakip kalıyor yani görünüm şuydu ikinci anın ortalarında. Hani maç konu bilmesek İtalya önde herhalde Slovak'ya pres yapıyor İtalya da takı oynuyor. Öyle bir durum söz konusuydu. Neymiş. Slovaklar gördü zaten İtalya'da bir şey olmadığını. Onları rakip kale, yani kendi kalemine ittiler hakikaten. İşte ikinci golü de buldular. Ee, hak ettikleri bir galibiyet ve şey açısından sevindirici. Fransa'dan sonra İtalyan'la elenmesi. Yani bu kadar hiçbir şey oynamadan tur geçmeyi mi bekliyorsunuz her turnuvada? Yani üç tane beraberlikle çıkmayı planlıyorlar. İtalyan durumu öyleydi çünkü. Yani bir beraberlik golü alsa bu dandik haliyle gruptan çıkacaktı. Evet. Sonra da işte artık bilmiyoruz yani belki Hollanda ya evleyecekti falan. Yani benim turnu öncesi tahminim öyleydi mesela. Ee, böyle arkadaş gruplar arasında oynanır ya tahmin yarışması. O tekrar baktım. İşte mesela Slovakya galibiyet vermiş ama İtalya'yı da çıkarmışım bu grupta. Sonra Hollanda'yı elemiş İtalya mesela. Hmm. O şeyimden değil yani temenni olarak bunu istediğimden değil ama hep şey diye İtalya bir şekilde çıkar gruptan. Neyse ki öyle olmadı yani. E, hmm. Bak böyle pasif... E, Beraberle yatıcı futbolun şeyi öldü an yani yandınkı İngiliz maçı. Ee, bunun dışında Japonya çok etkileyiciydi. Zine akşamki maçlarda. Hollanda-Kamerunu fazla izlemedim. Yani Kamerun elendiği Hollanda'da gruptan çıkmayı garantilediği için böyle biraz ölüntü maç oldu herhalde ama Japonya-Danimarka çok ilginçti ve Japon arkadaşın tozunu attılar Danimarkanın. İki harika frakik golü maçın sonunda bir üçüncü eklediler üç bir kazandılar. Ee, ve hani sadece e, feriklik organizasyonu goller açısından değil yani saç organizasyonu fizik kondisyon e, hepsinde Danimarka'dan daha iyiydi. Evet Japonlar İyi çeşitli. bir takım görüntüsü veriyor zaten Japonya. Yani mesela bir 10 yıl 15 yıl önce küçümsen Asyalılar mı küçük adamlar oynayamıyorlar falan şey vardı ya yani <gülüyor> Avrupalılar'da Türkiye'de böyle oynayamaz Asyalılar yani futbolu Öğrendiklerini hatta birçok takımdan davamadıklarını görüyoruz. Güney Kore örneği karşımızda. Ee, Japonya öyle. Her ikisi ee, de ikinci tura geçtiler değil mi? Geçtiler evet. Yani Asya'dan diğer iki temsilcisi Kuzey Kore ve Avustralya'ydı. Yani şey olarak yanıltmasın. Avustralya dört e, yıl önce Okyanusya Konfetasyonu'na ayrılıp Asya'ya geçti. Hmm. Okyanusya'nın bu dünya atmasında falan payağız olduğu için oraya geçti. Ee, ama hani Avustralya'nın tabi futbol modeli böyle biraz da Anglo Sakson, İngil çok İngilizlik, onun oyuncuları var. Asyalılar gibi değil yani fizik güç e, vesaire biraz ona dayanıyor. Ee, ama Japonya, Kore e, çok iyi. Ben yani böyle şey gibi işte biraz aslında Hollanda modelin alt Şey gibi yani iyi fasllaşma, iyi organizasyon. Yıllarca tabi e, hep Fransız, Hollandalı e, antrenörlerle çalıştılar. Ee, hakikaten onun çok uyandıklarını söyleyebiliyoruz. Aslında bunun e, ipuçlarını hani belki o seferler görüyordur ama geçen yıl çıkan e, ünlü futbol yazarı Simon Cooper futbol ekonomisti Stefan Şimanski'nin kitabı vardı. So Soccernomics ya da İngiltere'deki ismiyle Why England Lose. E, süper bir kitap. Türk Türk Türkçe'de de yayınlandı geçen hafta. Şimdi buradaki ismini hatırlamıyorum ben İngilizce konuşmuştum. Yani onların iddiası aslında e, ekonomik zenginliğe sahip yani kişi başı değil. Eee gayri safi yurt çatılısı, toplam gayri safi yurt yüksek, e, nüfusu büyük ülkelerin yavaş yavaş suda daha hakim olmaya başlayacağını söylüyordu ve geleceğin futbol ülkeleri olarak işte ABD, Japonya, Çin bunları gösteriyordu. Hani bu 2-3 yıllık değil, hani belki 10 yıllık daha daha uzun bir güre. Yani bu kupada mesela ABD grup bincisi. Ee, grubun en iyi takımıydı. Ee, yani fizik konisyon olarak turnuvanın belki en iyisi. Futbol olarak yani organizasyon olarak da iyiler. Evet güzel de görünüyor, görünüyordu göze. Görebildiğim evet. kadarıyla. tek şeyler. <gülüyor> hani kale önünde bedeliksizler biraz. Evet. İptalılan goller oklanıyorlar. E ee, Japonya bir başka zengin ve büyük ufusu ülke. rahat evet. ikinci turda. Ee, hani kitabı sanki doğrulayan iki örnek. Yani doğrulamayanlar da var tabi. Çünkü Çin mesela bırakın elemelerin final turnu yanı elemelerin ilk turunda falan elendi. Hmm. daha, da, hani burada görmüyoruz. Henüz orada ee, bir eksiklik var. Ee, bu akşam da son ikinci tradikselen son takımlar belli olacak. Ee, portekiz brezilya maçı var ilginç. Grup birinciliği maçı. Diğer tarafta sil dişi kıyısı Kuzey Koronayacak. Sil dişi kıyısının böyle mini minnacık bir ikinci tur şansı var. Ee, Kuzey Kore'yi işte 6-7-0 yenerse onlarda da Brezilya'da şey yenerse bir birkaç sıfır. Bir ihtimal var ama çok düşük. Asıl ilginç olan H grubu. Orada Çondras işte ve İspanya-Şili maçları var. İspanya yenemezse büyük bir ihtimal elenecek Turnuvanın favorilerinden biri gibi Yenerse hatta iki farklı falan yenerse bu sefer ilk iki çok çok iyi oynayan Şili turnuvaya veda edebilir. Biraz da tabii İstiyen'in maçına bağlı olarak. Böyle durum söz konusu. Yani şu ana kadar Güney Amerika takımları 4'te 4 yaptılar. Hatta Arjantin, Uruguay, Paraguay grup birincisi, Brezilya muhtemelen grup birincisi olacak. Yani bir beraberlik Şili'ye grup birincisini getirecek. Orada da. Çok iyi görüyoruz yani Güney Amerika takımlarının. Çok ilginç bir maç yani. Şili, İspanya maçı eee yani herkesin beklediği İspanya yok. Ben biraz yorgun olacaklarını, kilit oyuncuların sakat olduğunu hani, düşünmüştüm. Ee, yani tahminim şu yani gruptan çıka, çıkarlar çok rahat. Ama ileriki turlarda şey olamazlar yani. Ee, başı olamazlar. var. Nasıl gruptan çıkamayacaklar yani bu kadar herkesi şaşırtır. Ee, böyle ilginç bir durum. Ee, bir de belki şey değinmek lazım. Ee, Almanya gruptan çıkarken ee, Salı akşam video maç galiba, ee, Gana maçında tek golü Özil attı. Ee, hani Türk basınında müsbürlenmeleri var, Mesut almaya falan başlıkları vardı. Ama bir tek Türk basınında değil yani yabancı basında da e, işte Türk Türk özülin golüyle almaya galip başlıklarını görebiliriz. Yani o bizim de burada değindiğimiz e, çok renkli Almanya konusu çok ilgi çekmiş durum. Yani Fransız basınında, İtalyan basınında, İngiltere basınında herkesin şey yaptığı alışık olmadığı bir durum. Bambaşka bir Almanya portresi çiziyor bu. Evet tamam yani işte ufak tıklı. sinyalleri vardı son 10 yılda ama hani iki oyuncu falan evet. e, şimdi bu kupada takımdaki 23 oyuncunun 11'i e, ya göçmen ebeveynlerden doğ, Almanya'da doğmuş ya da hakikaten e, başka ülkede doğup Almanya'yla ufak yaşta Almanya'ya gelmiş gençlerden oluşuyor. Sekiz ayrı kökenden oyuncu var takımda. İşte Polonya, Tunus, Nijerya, Gana, Türkiye, e, İspanya ve Brezilya. Evet. Tunus, Tunus. Böyle bir takım ama işte turnuvanın engelli takımlarından biri belki bu sayede. Ee, belki yani yeni bir terim de icat etmemiz gerekecek. Gastfussballer falan. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama bunlar hani işte gaz değil hani kalıcı <gülüyor> evet. olduğunu tahmin ediyorlar herhalde işte bu haftaki Fransız Loll'da vardı onlar hani Fransız dergisi 3 sayfa ayırmış bu konuya işte federasyonu başkanı eski mill takım oyuncusu olup şimdi alt kapıda çalışan hocalarla konuşmuşlar Hani hepsi en azından beyanlarına memnun gözüküyorlar ben de işte bir üç önce böyle bir Habertürk gazetesine şey yapmıştım dosyayı Avrupa'nın Euro-Türk yıldızları diye akıktan o da görüyorsunuz Şeye indiğiniz zaman e, Amil takımdan genç seviyelere indiğinizde e, muhtemelen diğer kökenlerde fazla ama Türk kökenleri e, sayısının Ali çok olduğunu görüyorsunuz yani oralarda Evet peki bu şey burada kesebiliriz herhalde çünkü daha epey Dünya Kupası üzerinde konuşacağız İspanya'da <gülüyor> evet. yalnız bugün elenirse baya şenlikli bir renkli ve tercih edebileceğim benim şahsen tercih edebileceğim bir dünya kupası evet, çünkü genelde şudur dünya, çeyrek finale bakarsanız çeyrek finalde genelde 6 Avrupa takımı 7 Avrupa takımı bir tek 2002'de galiba 4 Avrupa takımı vardı sadece biri de Türkiye'ydi hani, evet. alışık olmadığımız bir Avrupa'dan alışık olmadığımız bir takım vardı şimdi bu sefer zaten ilk turda döküldü Avrupalılar yani İtalya, Fransa, Yunanistan, Slovenya, işte İsviçre İspanya'dan biri muhtemelen belki bir tanesi. Başka kim verildi Avrupa'da? Yani zaten 2 soru da herhalde 6-7 Avrupalı kalacak. Onlar da işte İngiltere birbiriyle oynuyorlar falan. Danimarka gitti. Şey yani çeyrek finalde herhalde 3 Avrupa takımı falan görebiliriz. Gayet ilginç. Yani bir tane yarı finali mesela Avrupalı olmayacağı garanti. Uruguay Güney Kore galibi çeyrek finalde ABD Gana galibi olacak. Düşünün. Evet. O, oradan yarı final çıkacak yani o dörtten. Evet. Bir tek e, Afrika hayal kırıklığı Afrika. E, Bir yani Gana zor çıktı ama e, bu hani herhalde 60'larda etmişlerdi siz daha hatırlarsınız e, kalkıma falan konuşulurken hani ne olacak bu Asya'nın hali? şey yapılırdı. Asya çıktı ekonomik olarak. Amerika'nın desteği falan var ama hani şu anda e, sosyoekonomik düzey olarak Asya katı olarak e, bütün nüfusuna, rağmen yoksul bölgelerine rağmen Afrika'dan daha iyi durumda gibi görüyorum ben. En azından bazı ülkeler. E, futbolda da aynı şey oldu. İşte Afrika'dan şampiyon beklerindu 20 yıl önce. E, hani şampiyonu bıraktım. İkinci de zor takım yolluyorlar ve çok dezorganize 10 yalık takımları. Yani yetenek var görüyorsunuz. Ama şey, organize değiller. Aslında takımları kesinlikle daha iyi. Yani bunun bir takım oyunu olduğunu düşünürsek. Evet. Yoksa bireysel seneki olarak tabii müthiş oyuncular var Afrika'da. Ama sonuçta bu, hani 11 hatta çevre faktörleri de sayarak 11'den fazla kişili bir takım oyunu. Yani o organizasyonu sağlayamazsınız. Bir şey olmuyorsunuz. Evet, enteresan yani. Peki. O zaman zaten hafta içinde tekrar... Evet, pazartesi de. belki konuşuruz. Çünkü yarın ve pazar günü iki tur maçları başlıyor hemen. Ara Hı. yok. Elim, artık eliminasyon yani yenilen gidecek yarının itibaren. Evet o zaman e, pazartesi de. konuşalım tabii. Peki çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Alp Ula Gayle Spor Böyle birlikte Açık Gazete'nin de sonuna getirdik. Bu haftaki son Açık Gazete'yi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Pazartesi buluşmak üzere. Ee, size hepinize günaydın demeden önce çalacağımız parçayı söyleyelim. Bugün olduğu gibi müzikler Clifton, Clifton Cheney ve arkadaşlarına ait oldu. Onun New Orleans'in ve o Louisiana Creole müziğin, Cajun'ın ve en önemlisi belki de Zaydeco müziğinin en önemli temsilcilerinden biri oradan bir bugi çalarak bitirelim. Krefton Şeniye ve arkadaşlarından Çuçu Çibugi geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. The little place They're called The Chicken Shack We're going to Burger the And Brutton And Bang We're going Rock a roll All night long We're going to Rock down The Broadway Life Choo-choo Açıkkastı.